Açık gazete. Kainat, bugün 12 Mart Cuma, yıl 2010, ay 3, gün 71, Kasım 125, 1431, Hicri-i 26, 1425, Rumi Şubat 27, Erzurum'un Kurtuluşu 1918, Husun Fırtınası, Günün Tarihi, 17 yıl önce bugün 12 Mart 1993'te seyrederken kendimizi adlı eserin yazarı, gazeteci Emil Galip Sandalcı, İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi gün 71. Patates fırın, patatesli fırın köfte, zeytinyağlı kereviz, salata, sütlaç. Büyük, Büyük Saatli, saatli Marif başlı. Takvimi. Şviz nab, şviz nab. C'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des mois urbains, c'est une vie de galérien Mais lorsque je sors à son bras, j'suis fier du résultat J'suis snob, j'suis snob Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon Chaussures de d'Urgandi, chemise de Zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Ah, je me rappelle plus les paroles. Je ne me rappelle pas. Un rubis aux doigts de pieds. Je me rappelle pas. Non, ça fait rien. je l'impose. Venez, venez écouter. Je suis snob. Je suis snob.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 ça sensu ah de pied pas les ondes We no. açık radyo burası 949 aynı zamanda açık radyo .com. ve açık gazete programı açık gazete diyoruz Daha doğrusu Onun son bu haftanın son açık gazetesinde yapıyoruz Ömer Madra Avi Haligua ve Volkan artunçla bir, birliktesiniz Günaydın. günaydın bu hafta son üç gündür Boris Vian şarkıları çalıyoruz. Hem kendisinin yarattığı şarkıları kendi sesinden hem Fransa'nın ve bir kısmı da dünyanın en ünlü müzisyenleri tarafından cover edilmiş yani yorumlanmış şarkılarına yer veriyoruz. Bir hezarifen Boris Vian 90 yaşında olacaktı. 1959'da çok genç yaşta ölmeseydi. 1920, 10 Mart 1920'de doğmuş yazar, şair, müzisyen ve başka pek çok şey oyuncu, mucit şarkıcı. Onun ben Snobum adlı çok bilinen bir parçasıyla açtı kendi sesinden fakat sözlerini hatırlamıyorum diye yarıda kesti. Biz de onu o şarkının devamını Swiss Nob'a şarkısının tamamlanmış halini de Arial dinledik. Ve böylece açılışımızı yaptık. Şu da dikkatimizi çekiyor. Bu üç günden beri Boris bir güzel derleme yapmaya çalıştık ve sizleri de sunmaya. Ee, hem Sergi Rejani gibi e, önemli şarkıcılar da söylüyor. Hem de Jane Birkin, Carla Bruni, Ariel Dombal gibi şimdi bu son dinlediğimiz şarkıda Arielle Ariel Dombal'den geliyordu. Fransa'nın bu mankenlik de yapan iyi şarkıcı bir kadın kuşağda doğmakta olduğunu da görüyoruz böylece. Yani Jane Birkin'den sonra Carla Bruni ve Ariel Dombal'den de Boris Vian şarkıları dinletmiş olduk sizlere. Evet, neler var elimizde bu cuma önce bir yıl dönümü? Gazi olaylarının yıl dönümü, 12 Mart muhtırasının yıl dönümü, bol yıl dönümlü bir durum. Ama Gazi olayları herhalde çok daha öne çıkıyor bir yanıyla bir diğer yanıyla 12 Mart bir. Yani yıl dönümüyle bile bence bu programı yemek mümkün ama bir yandan da 2010'da 12 Mart'ta olanlar var. 11 Mart'ta olanlarla birlikte. O yüzden Gazi. 95 yılına dönelim. Evet. Gazi Mahallesi olaylarının yuvarlak 15. yıl dönümü ve çok iyi bilinen bir şey değil. 12 Mart'ta artık hatırlanmıyor zaten. Evet. Geçen gün sana nakletmeye çalıştım bir taksi şoförü. Onu darbeler arasında bile saymadı. Çünkü hatırlamıyordu. Bilmiyordu yani. Ama çok hayatımızı derinlemesine bir önceki nesli diyeyim derinlemesine etkilemiş 12 Eylül öncesi başlangıç işleri diyebileceğimiz bir darbe herhalde yanlış söylemiyorsam ama e... yani Türkiye'nin son 50 yıldan beri tam 50 yıl oldu yaşadığı çok önemli bir darbeler tarihinin ikincisi 1960'daki 12 yani 27 Mayıs'tan sonraki ikincisiydi Onla da ilgili aslında bazı gazetelerde bazı ilginç açıklamalar var Vatan Gazetesi'nde. Ona da kısaca bakarız vakit bulaştık. Ama şimdi Gazi Mahallesi olaylarına dönelim. Gazi Mahallesi'nde 12 Mart 1995 günü e, Alevilerin yoğun yaşadığı bir yer Gazi Mahallesi biliyorsunuz. E, bir saldırı gerçekleşti. Saldırı gerçekten... E, ...bir ilginç saldırıydı. Üç kahvehane ve bir iş yeri aynı anda kimliği belirsiz kişilerce bir taksiden otomatik silahlarla tarandı. Ve e, saldırılar sonucu bir kişi öldü ve e, beş kişi. Beşi ağır, 25 kişi de yaralandı. E, polislerin geç gelmesi gibi bir garipte durum yaşanmıştı bu olan biten Gazi Mahallesi'nin ortasında olurken. E, Gazi Mahallesi'nde oturanlar toplanıp e, polis karakoluna yürüyüş yaptılar protesto için... Polis halkın üzerine ateş açtı. Gazi mahallesi de İstanbul'un Sultan Gazi ilçesine bağlı bir mahalle. Ve e, bir kişi öldü. Çok çok sayıda kişi yaralandı. Ve ardından da olayların tamamen e, önünün alınması mümkünsüz bir hale geldi. 13 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart günlerinde ciddi çatışmalar yaşandı. Gazi mahallesinde aslında tam olarak ne olduğunu, kaç kişinin... ...öldüğünü, yaralandığını vesaireyi... ...söyleyebilmek bile hala mümkün değil. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bayağı bir sıkı yönetim durumuna geçildi. Ve ardından... ...Gazi'de olan bitenle ilgili... ...aslında e, tek suçlanan... ...Gazi'de oturanlar oldu. Ve e, böyle de bitti bu iş. Daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Türkiye burada da mahkum oldu. Gazi olayları sebebiyle. Toplam 510 bin avroluk... ...bir tazminat ödemeye mahkum edildi. Evet, öylece bit, bitti... E... Sözü çok da doğru değil aslında yani hukuki bir e, yani en azından uluslararası e, tek bağlayıcı kararları olan tek mahkemede Türkiye'nin mahkum olmasıyla sonuçlandı diyebiliriz yaşama hakkı yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ikinci maddesinde düzenlenen yaşama hakkı ve on üçüncü maddesinde düzenlenen milli makamlara başvuru yollarının kapatılması hükümlerine aykırı davrandığı sonucuna vararak Türkiye cezalandırıldı ve mahkeme Gazi Mahallesi'nde hayatını kaybeden 12 kişiyle Ümraniye'de ölen 5 vatandaşın ailelerine tazminat ödenmesine karar vermiş. Toplamda en az 19 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı, e, pek çok insan ardından hapis yattı vesaire Böyle devam eden bir süreç yaşandı. Bugün gazetelerde görebildiğim kadarıyla en azından birinci sayfalarda bu olay... Yok. Saatli marif takviminde de rastlamadım ben. Yok evet. Yani e, ki bu tip bolca vatandaşımızın öldüğü olaylar genelde saatli marif takvimine yansır. Ama e, ya kazayla ölmeleri gerekir yansıyabilmesi için. Ya da işte e, bir trafik kazası, işte vapur kazası, uçak kazası böyle bir şeyler olduğunda. Burada olan biraz karanlık herhalde alamamış marif takviminde olduğunu. Ölenlerin adlarını da hızla sayıp bitirelim bu anmayı Halil Kaya, Mehmet Gündüz Zeynep Poyraz, Fadime Bingöl İsmihan Yüksel, Ali Yıldırım Dilek Sevinç, Reis Kopal Feyzi Tunç, Mümtaz Kaya Genco Demir, İsmail Baltacı Hasan Pugan, Hasan Sel Sezgin Engin Dinçer Yılmaz, Hasan Gürgen Hakan Çubuk ve Yaşar Aydın Evet Gazi Mahallesi olaylarının 15. yıl dönümü böyle bir polisin halkın üzerine ateş açtı meşkuyuk hiçbir zaman tam aydınlatılamamış gerçek bir provokasyon olayı hatta öyle bir yazı da vardı hatırladım hı hı. Yani var. ne olduğuna dair çok şey ortaya atıldı ama hiçbir aydınlatlamadı meclise soru önergeleri verildi vesaire ee, bir türlü ne olduğunu... net bir cevabını alabildiğimiz bir durum olmadı ama bu ne ilk ne de sondu ee, Maalesef böyle bir karanlık tarihi var Türkiye'nin. Bunu da kabul etmemiz lazım. En ilginci sabah gazetesinde çıkmış olan bir şey. Önüm arkam sağım solum provokasyon. Bu oldukça ifade iyi bir şekilde ifade ediyor diyebiliriz belki de değil mi? Hı hı. Olayım. Evet ve hazır bu şekilde anmalar varken hangi gazeteydi? 12 Mart yıl dönümünde de bir şey. Vatan gazetesinde sürmüşette bir haber var. Ee, yine aslında dün biraz hayıflandığımız bir duruma benziyor. Türkiye'nin ne silah aldığını, nereden aldığını, işte neler konuşulduğunu vesaireyi Amerika'nın Kongresinden öğrenebiliyoruz. Türkiye'den öğrenemiyoruz. Gizli diyorlar. Ee, buna benzer bir durum. Yine e, Türkiye'de ne olduğuna dair bu sefer İngiliz arşivlerinden. Bir belge. Evet, Can Devletoğlu Vatan Gazetesi'nde Londra'dan bir araştırma yapmış ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından İngiliz Savunma Bakanlığı'na cipher yani şifreli koduyla gönderdiği mesajda Genelkurmay'da 11 Mart 1971'de yaşananlar anlatılıyormuş. Genelkurmay Başkanı Memduh Tamaç Kuvvet Komutanları arasındaki toplantı. Belinde silah, elinde bir bildiri olan albayın aniden odaya dalmasıyla bölündü diyor. Evet. Yani bunların Büyükelçilik'te şifreli bilgiler olmasa e, tamamen hayal mahsulü olduğu söylenebilecek bir inandırıcılığı neredeyse sıfıra yakın bir şey derdik. Ama maalesef galiba doğru değil mi? Ee, aslında bir İngiliz arşivlerinin 12 Mart'la ilgili taranması... Sonucunda ortaya çıkmış ee, bir yazı dizisinin başlangıcındayız anladığım kadarıyla. 3000'e yakın belgeden bahsediyor Vatan Gazetesi ve Can Devletoğlu. 39 yıllık bir sırrı aydınlatıyoruz diyorlar. Takip etmemiz lazım. 3000'e yakın belgenin hızlı okuma tekniğiyle tırnak içinde yazılmış bu. Ayıklanması ve tasnifiyle oluşturulmuş. Bundan sonra okuyacaklarımız ve herhalde yarın ertesi günde tevfik olacak olan dizi. Ama şoke edici. Olay diyor ki gerçekten... Ee, eğer... İlk olay gayet zaten şok edici. 11 Mart'ta yaşanan bir olay. Ee, ilk olay. Demin de söylediğin gibi... E, ...genel kurmay karargahı toplanıyor... ...ve ardından da bir albay elinde silah ve bildiriyle... ...içeri giriyor ve silahı masanın üzerine koyuyor. Ee, ardından da kuvvet komutanlarından biri... ...silah kapıp albayı vuruyor. Şimdi diyor ki albay bu bir ultimatomdur diyor. Hükümeti devirmek için harekete geçmeye çağırıyor. Çünkü bu aslında... 11 Mart'ta yaşananlar bu 9 Mart darbecilerinden bahsediyor. Şimdi Türkiye'nin darbeler tarihi kadar zengin çok az. Yani evet. Latin Amerika ülkelerinden de daha aslında zengin olduğu anlaşılıyor. Evet. Giderek ortaya çıkan çeşitli belgelerle. Zaten hissediyorduk bir kısmını biliyorduk ama <gülüyor> muazzam bir çeşitlilik gösteriyor. İşte bilinen 9 Mart'ta bir tırnak içinde sol baş, Daha alt kademeli bir darbe teşebbüsü vardı kendilerini daha sol gösteren. <gülüyor> Onun bir şeyi herhalde. Albay tamacın önünde koyuyor bildiriyi Genelkurmay Başkanı'nın ve hükümeti devirmek için harekete çağırıyor orduyu. Bir, bu bir ultimatomdur diyor. Birçok general ve bir albayın imzası var. Aslında en güvenilir kaynak sayılmaz ama e, Mahir Kaynak da geçen akşam televizyonda uzun uzun aslında 12 Mart'ın... E, 6 Martçılar ve 12 Martçılar'da iki ayrı grup olduğunu birinin sol birinin sağ darbe yapmak istediğini, sonra da birlikte bu darbeyi yaptıklarını uzun uzadıya anlattı. E oldukça güvenilirdi bir kaynak çünkü kendisi devlet görevlisi olarak orada bulunuyordu. Sızma görevleri yürüten biriydi. E işte Milli tam da İstihbarat buradan, Teşkilatı adına. Sonra da Milli Görevli. İstihbarat Teşkilatı'nın deşifre ettiği bir kişi falan filan diye de. Oradan emekli <gülüyor> oldu yani bu evet, konuda evet. bir e, problem yok yani. E tabii yani hani neyin dezenformasyon olduğuna dair bence hikayeyi karıştırıyor ama hani böyle de bir hikaye anlattı ayrıca uzun uzadıya. İngiltere hasta bence şey ilginç 13 Mart 1971'de e, İngiltere büyükelçiliğin İngiltere dışlarını geçtiği bilgi notu yani darbe olmuş. Orada anayasaya aykırı e hareket ettiyse de genel görüş bunu demokrasiyi korumak için yaptıkları yönünde savaş için barış için savaşmak gibi bir şey herhalde. Ankara sakin, şiddet olayları ya da gösteriler duyulmuyor. Yeni başbakan tahmin etmek zor. Ülke ülkede ya da dış politikada dramatik bir değişim beklenmiyor demişler. Evet, ama çok acayip. Yani hakikaten Tamerç bunun üzerine silahını masasının masanın üzerine koymuş. Alba ısrar etmiş. Gergin saniyeler ve şok edici bir olay. Tağmacın silahını masanın üzerinden kapan kuvvet komutanlarından biri albayı vurdu. Kuvvet komutanları kim? Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler. Bu arada bu Deniz olmadan Kuvvetleri önce... Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyücoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur. Bunlardan biri vuruyor. Masada iki silah var. Çünkü e, albay silahını koyunca Genelkurmay Başkanı Memdut Tağmaç da çekmecesini açıp silahını çıkarıp o da masanın üzerine koyuyor kuvvet komutanlardan biri... Bir de kapıp vuruyor. Albayı vuruyor. Ee, ve buna da demokrasinin... E, ...ayak sesleri diyoruz. <gülüyor> yani İngiltere <gülüyor> Büyükelçiliği... ...en azından böyle evet, okumuş. Böyle okumuş. Bu. Bu olay komutan akademisine ...karşı <gülüyor> ayaklanan... ...yani albay vurulunca da... ...TSK içindeki Cunta'nın... ...sonu oldu diyor. Tamac ve ekibi ertesi gün muhtırayı verip... ...demirel hükümetini devirdi... Ardından da Cuntacı ekibi temizledi. Beş general, bir amiral ve 35 albay emekliye sevk edildi. Ordunun şahinleri olarak bilinen ekipmiş bu o dönemde. E, tüm genel Celil Gürkan, hava tu amiral Aydın Kirişoğlu, deniz tu amiral Vedi Bilgetin başını çektiği grup imiş. Bu arada bir de 15 Mart'ta e, verilen bir tane daha e, büyük elçilikten dışilerine bilgi notu var. O da son bilgi notu bugünü zaten. Ordunun bu hamlesi olumlu etkiler yaratabilir ve ülke politikacılarının yeniden sorumluluk duygusu kazanmalarına yardımcı olabilir. Böyle umut etmek zorundayız. Ordu anayasaya müdahale, müdahale istemiyor diyor. 80'i bekleyecekler onun için. Biraz dar görüşlü bir büyükelçilik notları zinciri varmış o dönemde İngiltere'nin. Yarın ise Kraliçe Elizabeth'den Türkiye hangi konuları konuşmamasını istedi. Çay'ın yakalandığı ve baskınında Mossad'ın rolü... Ve e, Türkiye'deki sıkı yönetimi İngilizler ne için kullanıyordu diye bunlardan evet, bir şey şeylerle takip etmeye çalışacağız. Evet, evet bir de dün biz yayından çıkarken gelmiş olan çıktıktan sonra hatta gelmiş olan bir haber, Turhan Selçuk 88 yaşında öldü Türkiye'nin yetiştiği en büyük çizerlerden biri. Hı hı. Abdülcanbaz tiplemesiyle çok ünlüydü. Bir başka çizer Tan Oral'ın da şöyle anlatıyor onu. Kırkıncı sanat yılı konuşmamızda sormuştum konuşmasında. Kendinizi ve diğer insanları mutlu bir dünyada yaşatacak bir eylem olanağı olsaydı karikatürü mü eylemi mi seçerdiniz diye şey demiş Turhan Selçuk daha iyi daha mutlu bir dünya insanlar için bir amaçtır özlemdir eylemi seçerdim tabi ama karikatürsüz bir dünya düşünemiyorum ve çizgilerim bazen ciddi mi oluyor ne bazen de kendi çizdiklerime kendim gülüyorum yazı işleri müdürleri tepkisiz kalınca canım sıkılır ama okurlardan gelen tepki beni rahatlatır işte bu en büyük ödüldür demiş bir Önemli kuşağın son önemli temsilcilerinden biri olarak hayata veda etti. Turhan Selçuk çok önemli bir çizerdi. Ona da bir günaydın diyelim burada. Ve de... soykırım hmm. hikayesi var bir adette. Tefrika zamanı biliyorsunuz. Mart aslında bu sene biraz erken başladı. İklim değişikliğiyle bağlantısı olabilir mi? Bu öne doğru geçişin. Yani çünkü genelde Nisan başı gibi başlıyordu bu soykırım mevsimi Türkiye'de. Ee, bu sefer hani bayağı bir öteledi başa doğru. Mart ortasında başlamış olan bir tartışmalar zinciri var. E valla, bilmiyorum her şeyi bağlama eğilimindeyim ben ama bu arada küçük bir haber de ben vereyim. İngiltere'de bir sayım yapılmış. 500 bitki ve hayvan türünün Nesli tamamen tükenmiş. Bu şey kadar önemli mi bilmiyorum yani. Ermeni tasarısını İsveç onayladı kadar mı diyor? Evet. Onunla ama yani bu son 200 yılın hesabı. Kelebekler var, amfibiler yani hem karada hem de suda yaşayan hayvanlar başı çekiyor. Bunun başında hemen hemen bin yerli türün geleceğinin tamamen belirsiz olduğu... Belirtiliyormuş işte çevre kirliliği, iklim değişikliği, yerli olmayan türlerin baskısı gibi sebepler. Yani flora ve faunanın yani bitkiler ve hayvanların tüm belli başlı grupları kayıplarla karşı karşıyaymış ve baş edemiyorlarmış yok oluş hızıyla. Ama geçiyorum bunu fazla hı hı. önemli değil. Bize ne kelebeklerden, börtü böcekten. Aynen öyle. <gülüyor> Bunlar iddialardır, araştırılması gerekir. Bilimsel komisyonlar bu konuda kurulsun, çalışılsın. sonra bunları konuşabiliriz. Tabi geçelim. Ee, bir diğer bilimsel komisyonlara bırakılması gerektiği halde bırakılmadığından siyaset konusu edilen e, durum var işte, biliyorsunuz hepimiz rahatsız ediyor, sık sık e, bu konuya da gelmek gerekiyor galiba. İşte e, ABD'de. Ki e, voleybol maçının ardından e, bir maçta İsveç'te yaşandı. Bu şekilde yansıtınca daha herhalde vatanperver sayılabilirim diye ümit ediyorum. E, 130 milletvekili Aleht'e, 131 milletvekili Leht'te oy kullandı. E, ve bu sebeple de yine bir golle kaçırdık maçı. Böyle bakıyoruz değil mi zaten mevzuya? Kaybettim. Yani kimin haklı olduğu, ne olduğu falan kimsenin umurunda değil. Kazanmak ve kaybetmek var. Ee, kaybettik bu maç İyi oynadık ama olmadı Diye bakılabilir ee, Böyle de bir durum var Şimdi İsveç'teki durumla ilgili Ben vatanın ruh halini mesela keyifli buldum Yine bugün vatandan girdik Vatandan devam edelim bari İsveç Ermeni tasarısını onayladı manşet. Altında hani, e, bilgi notu oluyor ya manşetlerin. Daha küçük ama daha iri puntolarla Normal yazıya göre yazılan İsveç soykırımı abarttı Bütün Hristiyanlar öldürüldü Dedi diyor Vatan. Yani artık tamam yani daha neler. Bütün Ristiyanlara getirdiler işi. Ermeniler de iyi dedik de. Diyor galiba anladığı <gülüyor> Vatan. E, tam da sorun burada. Yani abarttı mı abartmadı mı orası ayrı bir tartışma ama. Hani genel anlamda gidişata bakılacak olursa. Tam da siz maçı çoktan kaybettiniz. E, muhabbetine geri dönüyor iş. Çünkü e, İsveç'te kabulüyle birlikte artık kalabiliyoruz. E, ...20. ülke olmuş oldu. 1915'te yaşanan... ...olayların soykırım... Öyle ...olduğunu söylen. 20. Mi olmuş, 20. ülke olmuş. E, yalnız Ve son dönemde bir... ciddi bir hızlı... ...trend var. İlk 65'te Uruguay... ...kabul etmiş. Ardından ise... ...82'ye kadar hiç bir daha bu olay... E, ...açılmamış. Kıbrıs Rum kesimi... ...82'de kabul etmiş. Sonra 93'e... ...kadar bir daha olmamış. Arjantin'in kabulüne... ...kadar. Sonrasındaysa düzenli olarak... ...her yıl 1-2 ülke... ...kabul ederek devam ettirmişler... Şimdi İsveç'teki büyükelçide de hemen apar topar hemen. diyebilecek bir şekilde geri çağrılmış istişareler için ve belirsiz bir süre kalacak. Peki bu Uruguay ile beraber e, başlayan trendde 20 ülkede Büyükelçilerimiz geri gönderildi ama değil mi? Evet. Ya bence... Çekilmiş miydi zaten onu da bilmiyorum. Yok galiba bu benim anladığım son bu ABD ile bir de Fransa zamanında böyle bir şey yaşanmıştı. Fransa kabul ettiği zaman diye hatırlıyorum. Sonra geri yolladık diye. Yani şu anda e, sayacağım ülkeler galiba zaten Türkiye'nin pek çok açıdan partneri diyeceğimiz ülkeler. E, Arjantin, Rusya, Kanada, Yunanistan, Lübnan, Belçika, İtalya, Vatikan, Fransa, İsviçre, Slovakya, Hollanda, Polonya, Almanya, Venezuela, Litvanya, Şili, İsveç. Yani... Öyle. Yani galiba bütün bu çekmeler, ileri çekmeler, kükreyen sesler falan buralar biraz e, içeriye doğru, dışarıya doğru işler değilmiş gibi geliyor bana. Ve sen gene şimdi bunu seçim satma aidine gel bağla. E, Valla bağlamamak elde değil ama e, bir yandan da hadi bağlamayalım bu seferlik nazik olayım diyerek de. Gül tepki göstermiş Cumhurbaşkanı. İtibarı yok sorsanız üç kelime konuşamazlar demiş. Evet, ben onu anlamadım bu yani konuşmak mı gerekiyor üç kelime ve ayrıca sürekli olarak hani gündemin en önemli maddesi ne Türkiye için ne İsveç için ne de Japonya için bu değil tahminen. Bu kararların nasıl alındığını biz çok iyi biliriz. Evet Bizim el kaldırır. Hiçbir itibarı yok demiş. Siyasi olduğunu da, evet. o da ima ediyor. Başbakanın. Ama bence zaten bunların siyasi karar, karar olduğunu ima edecek bir durum yok ki meclisten çıktığına göre pek tabii ki siyasi bir karardır. Siyaseten yaşanan bu bir de hani e, bence ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz bütün bu muhabbetlerle gibi geliyor hani İsveç meclisi kararlarını beğenmek beğenmemek e, Türkiye Cumhuriyeti'nin işi ve görevi değildir zaten hani tam da buna bağımsızlık vesaire diyoruz ya en nihayetinde karar alabilirler aldıkları kararlar politiktir ve o politikanın da gereğini yerine getirirler getirmezler o da onların bileceği iştir falan filan diye devam eden bir süreç değil mi bu aynı Türkiye'nin kararları gibi. Yani en son 3 gündür bizi yansıtmadık ama e, gazetelerimizde yoğun olarak Q klavyelerine yerine F klavye kullanımının e, AKP tarafından yeni bir program olarak sunulacağı konuşuluyor. Ve bunu Yaşasın şöyle... ben bunu destekliyorum Biliyorum çünkü senin... ben FK klavye kullanıyorum. <gülüyor> Biz yeni kuşak <gülüyor> Q'cular olarak e, açıkçası şunu düşünüyor muyuz bilmiyorum ama ben e, avi olarak şunu düşünüyorum. Kime ne ya devlet nereden karışıyor Q mu F mi İspanyol klavyesi mi kullandım? Ve üstüne üstlük şöyle konuşuluyor. Efendim F klavye doğrudur da. E, alfabe olarak e, Türkçeye çok daha uygunmuş. O yüzden E'e geçilecekmiş. Yani çok yerinde. <gülüyor> çok Çünkü yerinde. Ben de öyle kullanıyorum. <gülüyor> Bana Bunun göre üzerine doğru olan her şey doğrudur. E, belli ki hükümete göre de bazen böyle olabiliyor ama işin daha garibi mesela Habertürk bununla ilgili anket başlattı. Demokratik ya onlar da. Sizce F klavye mi Türkçeye daha uygun? Q klavye mi? Yani Türkçe hangisi uygunsa onun böyle dayatılması normal olarak. Yani bir garip memleketin garip halleri diye düşünüyorum. Bu arada dün Taraf Gazetesi'nde de Roni Margulies'in tam bu konuyu anlatan Ermeni soykırımı oldu mu olmadı mı bu işlerle nasıl başa çıkılır'a dair bir yazı var. Ermeniler ve devlet adamlarımız diye bir göz atmakta fayda olabilir. Almanya'nın Yahudi soykırımıyla yüzleşmesini anlatıyor aslında. Hem Willy Brandt'ı hem ardından Schröder'in açıklamalarını ve onların... ...ne hissettiğini, ne olduğunu, ne bittiğini... ...bunun üzerinden de en son... ...Oşvist'e e ve diğer toplama kamplarına... E, ...insanları taşıyan, ölüme taşıyan... ...Hollandalı... ...tren şirketinin müdürünün özürlerini... ...son dönemde gelen anlatıyor... E, ...bu insanların hiçbirisi hiç görmemişti bunları... ...suçla da alakası yok... ...üstüne üstlük onaylamıyorlar ama özür dilemek zorundalar... ...diyor ve e, ardından da... ...şöyle bitirmiş zaten yazısını... ...başbakan bir türlü kabul etmedi diyor... ...yani benim ne alakam var suç işlesem özür dilerim... ...demişti diyor... Şahsen suç işlediğiniz için değil, defteri kapatıp ortak bir geleceğe adım atabilmek için istiyoruz özrü demiş. Açık defterlerle yol gidilemiyor çünkü. Hollanda demir anlayabildiğini koca başbakan niye anlayamıyor yahu diye de bitirmiş. Bütün bunları e, olağanüstü bir haberle noktalayayım sonra ara verelim. Hı hı. De, bizim koridorda yaptığımız, geliştirdiğimiz çalışmalar aşılmış maalesef. Şu en günün en kötü haberi. Öyle mi? Evet. The Independent'dan Jeremy Lawrence bildiriyor. Düşünce okuma makinesi geliştirilmiş. Gelişmiş mi sonunda? Evet. Ama bu da iki senede bir her sene olmasa da geliştirilen aletler arasında. Ama bu müthişmiş yani. Bu tam mı okuyor? Evet. Neuroimaging, neuroimaging teknik deniyor. Yani Şık isim. Sinir uçlarının bıraktığı izler, imajlarla ilgili... Ve hafızanın lokasyonu, mahalli ve doğası hakkında bize yeni ipuçları veriyormuş. Mesela üç tane film göstermişler. Videoklip deneklere, gönüllü deneklere. Ve son hangisini seyretmiş olduklarını okumuş makine. Biz biz yaya kaldık Adicizm. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Ee, ne yapalım? Sonuçta işte dur denemiyor dünyaya. Dünya ilerliyor. Siz bir yerde tutunmaya çalışıyorsunuz ya da tutunmaya çalışmıyorsunuz gibi iki seçenek kalıyor geriye. Öyle. Evet, oradan şimdi ara verelim ve arkasından da dünyayı sarmakta olan bir grev dalgasından bahsedelim ve çok da heyecan verici olaylardan biri oldu açık radyo açısından. Yine e, dinleyicilerimizden biri bizim için muhabirlik yaptı Dinleyeyim. dünkü e, Grev'le Yunanistan'da. Ve ses de gönderdi bize. Vatandaş gazeteciliğinin ve hak gazeteciliğinin parlak örneklerinden biri sayılır. Mütevazı ama gayet iyi oradan bize yolladı. Şimdi Yunanistan'daki 30 bin kişinin finan katıldığı söyleniyor. Hı hı. O grevlerden sesleri de size bir dinleyicimiz aracılığıyla yansıtma fırsatını bulacağız. Açık gaste. Le très étrange fait tout autant. Le juist bon renomme les piano acces sont toujours au salon on respecte les consoles mais les pauvres cachal on l'aime à toutes les sons c'est au charbon et cachal na Şimdi bir şey daha güçlü bir şey Kassar'da renard'a de için Y'a 36 façons de faire la cour aux femmes Y'a 36 façons de les aimer les joyeux ancêtres taillés en plein être Bir solide pour les charmer Le progrès pourtant va de l'avant sans cesse. Le monde a fait des pas de géant. Elle en improvise, elle en utilise. Les plus délicieux, temps que tu te vas. Montano c'est un truc plus fortifiant qu'astre de sérénade à toi de de faire Il n'a à plein panier à que creux de ta de petits billets il n'a pour s'approcher de la bella. et qu'il casse un pas son Y'en a qui soupirent des romances espagnoles Y'en a qui déclament de sombres fariboles Moi je vais sous sa fenêtre Quand la lune va paraître Et je tape à tour de bois Sur une cassera Casserole <muches> Que vos romances sont fades La mienne est plus relevée Türaştte bu Fransa'nın çağdaş önemli simalarından biri olduğu belirtiliyor müzikte. Onun Boris Vian'dan katrol Serenade yani tencere serenadı diye adlandırılabilecek bir şarkısını çok bence çok başarılı bir şekilde yorumladığını da duymuş olduk bu gün üçüncü günde Boris Vian'ı. Anmaya devam ediyoruz. 90. Yaşında kendisi 10 Mart 1920'de doğmuş, 23 Haziran 1959'da da kendi filmini seyrederken öfkeden belki de kalp krizi geçirerek ölmüştü. Hayatta en önemli, hayatta önemli olan her şey hakkında ön yargıya varabilmektir diye yazan ünlü Günlerin Köpüğü adlı romanına mukaddimesinde öyle yazan bir adam. Evet Boris Vian'dan sonra tekrar açık radyoda açık gazeteye dönüyoruz ve Yunanistan'da grev yürüyüşünde çatışma Yunanistan'da polis ve protestocular çatıştı. Yunanistan ülke çapında bir greve gitti diye çeşitli gazeteler, BBC'den, El Cezire'den, Voice of America'dan ve de kendi dinleyicilerimizden gelen haberlerle bunu takip ediyoruz. Nurdan Türker de bize destekçimiz de aynı zamanda Attiko Metro istasyonu etrafında ki yapılan şeyleri, seslerin bir kısmını kaydetti. Ama bize havayı yani Yunanca bilgisinin çok kısıtlı olduğunu ama genel ortamı havayı hakkında bir fikir e, vermesi için e, ve hatta Rum arkadaşlarının da önermemesine rağmen Sintagma meydanı civarına da gidip olaylara vaziyet edeceğini söyledi. Yani gözden Kurtarılmış gidecek. meydanlardan biri diyebiliyorum ben. Ee, yani bugüne kadar ki eylemlerde de öyleydi. Valla çok bayağı ciddi bir olay var. Yaklaşık bir milyon işçinin bir günlük greve gittiği biliniyor. Grev nedeniyle hükümet hizmetleri ve hava taşımacılığı felç olmuş vaziyette. Hastane ve okullar kapatılmış. Grevi Yunanistan'daki en büyük iki sendika birden organize ediyorlar, düzenliyorlar ve mesela GSEE sendikası başkanı yani Papa Gopulos şöyle demiş. Bu krizin faturasını işçilere yüklemeye çalışıyorlar. Önlemler etkili olmayacak ve ekonomiyi derin dondurucuya atacak demiş. Hava trafiğini yöneten görevliler de greve gittiği için Yunanistan hava sahası 24 saat boyunca kapanmış. Tamamen bir gerçekten felce uğrama durumu var ülkede. Çalışmazsak ne olur ve ne için çalışıyoruz anlatmak için basit bir yöntem zaten ilerledi. İşçilerin elindeki herhalde yegane güç çalışıyor olmaktan gelen güçleri işte o hep tekerleme şekle devam eden durumun real hali diyebileceğimiz şey. Evet. En çok kullanılan iki e, slogan patronlara ödetin ve bütün para nereye gitti olmuş. E, bu arada son dönemde Yunanistan'da çok sayıda aslında grev ve e, hükümetle ilgili memnuniyetsizlik durumu e, gösteren gösteri üst üste geliyor. Bunlar arasında da olanlardan en büyüklerinden biri olduğunu söylüyor. Pek çok. Hatta en büyüğü galiba. Üçüncü bu. Bir, bir ay içinde. Üçüncü evet. genel grev. Büyüye büyüye devam ediyor. <gülüyor> bir hafta içindeki de ikinci. Biraz kulak verelim. E, muhabirimizin, özel muhabirimiz e, ve dinleyicimiz Nurdan Hanım'ın verdiği seslere bir kulak verelim. Gönderdiği. <Gülüyor> Reza, Reza, Reza, Reza, Τη στιγμή που τα δημόσια αστυνοσοκομεία στενάζουν από έλυψη 25.000 νοσηλετών, 5.000 γιατρών, τη στιγμή που ο εξοπλισμός τους είναι απαρχαιωμένος και οι εργολάβοι χοροπηδάνε πάνω στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις. Επιφάζουν τα περίπτωνα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα για να κόψουν ακόμα περισσότερο sa ki jemetu cenga bota 1000 tane fali tus i et simoni fikter ke onomisi ki nove da vea minha bravis to pa media pronia quanto bi sesler. Nurdan Türker kaydetti bizim için bunları. Başta dinlediğiniz sesler Omonya'dan e, Sintagma meydanına doğru yürüyen e, göstericilerin sesleriydi. Son sesse Atiko Metro o hoparlörlerden gelen direniş çağrıları imiş. E, evet, Yunanistan'da polisi. direniyor işçiler. Özetle. Aslında işçilerden birinin söyledikleri de e, ilginç geldi bana. Onu da belki paylaşmakta fayda var. Bu e, açık radyo ve açık gazete muhabirliği sonucu değil. Bu Associated Press'in bir haberinden. E, işçilerden biri muhabire söylüyor. Başbakanımız daha yeni geldi dünya liderleriyle yaptığı zirveden. Orada Sarkozy vardı, Merkel vardı, Obama vardı. Hep birlikte oturdular, konuştular ve hepsi onu cesur neoliberal reformları sebebiyle te tebrik etti bu liderlerin diyor. Çünkü e, bizim maaşlarımıza, bizim e, kesintilerimize, bizim ödeneklerimize ve iş güvenliğimize karşı... Cesur adımlar attı. Şimdi e, bizim öfkemizle karşılaşmak zorundalar demiş ve bu sadece başlangıç demiş işçilerden biri. Evet, e, yani Nurdan Hanım'ın bize naklettiği de şu. Mesela üniversite, ulusal kütüphane, Akadamyaz ve Venizelu, Venizelos bulvarlarının tam ortasında bir üniversite ve Venezuela Bulvarı'nın Koray Caddesini kestiği yerde bir pasajın içinde büfeye gittim. Tam da polisle göstericiler arasındaki gerginlik buradan, bu noktada oldu diyor. Biraz da onu kovalamış gibi. Pasajın girişinin demir panjuru polis tarafından kapatıldı ama dışarıyı görebildik, sesle duyabildik diyor. Bunun fotoğraflarını da göndermiş açık radyo sitesine de. Bu konudan oradan mı gönderdiği Fotoğraflarla bu sesli kaydı da koyacağız bugün. En yoğun çatışmalar Atina'da Politeknik Üniversitesi'nin orada işte yaşanmışlar zaten. Kendisi de oradaymış dinleyicimiz Nurdan Hanım. O da... Kim kazandı derseniz işçiler kazanmış. Ben bari onu da sonunu da söyleyeyim. Bir ilginç not daha var Nurdan Hanım'dan son olarak. Onu da söyleyelim. Yunanca olmayan pankart da var diyor. Ve Afrika'dan ve Orta Doğu'dan gelen göçmenlerin de gösterilerde olması ve onların da haklarının koruma altına alınması yani korunmasının talebi Sevindirici diyor. İşçiler sadece e, kendilerine yönelen neoliberal saldırıya karşı değil Yunanistan'da yaşayan diğer göçmenlerin hakları içinde yürüdüler. E, tam da aslında hikayenin özü sanırım bu. Yani bir ezenler bir ezilenler ilişkisi üzerinden okunacaksa ki herhalde öyle okuyorlardı dışarıdalar. E, galiba bütünü görebilmek burada çok değerli oluyor. Bazen e, bu konuda çok eksik kalabiliyor çünkü pek çok grev pek çok eylem pek çok durum. Hem Türkiye'de hem dünyada e, bu iyi örneklerden biri sanırım. Evet. <gülüyor> bir de Portekiz'den bahsedelim. Türkiye'de de Ankara'daki duruma da döneriz belki. Portekiz ve <gülüyor> İtalya'da da genel grevler var. Şimdi mesela socialist worker'dan aldığımız bir bilgiye göre 100 binlerce Portekizli işçi diyor dün. Onlar da greve grevdeymişler. Katıldılar. Önce çöp hizmetleri, temizlik hizmetlerinde bulunan insanlar durdurmuşlar çalışmalarını. Ondan sonra da yayılmış yüzlerce okul kapandı. Sağlık, yani hastaneler ve dispanserler gibi yerlerde büyük ölçüde katıldılar bu greve diyor. Elimizde de böyle bir haber daha var. Glasgow'da binlerce öğretmen, yürümüşler öğretmenlerin çünkü sosyal ile ilgili bir yasa değişikliğine doğru gidilmesi ihtimali varmış. Gittikçe aslında büyüyen bir protesto dalgası var. Bütün bu neoliberal politikalara karşı Avrupa'nın pek çok yerinde. Evet, yalnız tabii neoliberal politikalar sonunda bu korkunç krize yol açtığı için evet. de sonuçta. Ve bu krizin de faturası yine neoliberal politikalarla çözülüyor işte. E, hakların kısılması, kıdem tazminatlarının bilmem ne olması falan diye devam eden süreç dünyanın her yerinde yaşanan. E, İtalya'nın da en büyük e, sendika kuruluşu, sendikası. Bugün dört saatlik bir grev, genel grev şeyi vermiş. E, bu CGIL ile beş buçuk milyon üyesi olan büyük bir sendika bu. Ve şehir merkezlerinde ve kamu taşımacılığında çok ciddi aksamalara yol açacağı ve hava şeylerinde hava, uçuşlarda yani söylüyor. Bu da Business Week'ten bir Bloomberg. Orada ne oldu derseniz aslında orada da olan şu en son fiyatın bir, bir fabrikasını daha kapatacağını açıklamasıyla birlikte parça parça işsiz kalma işinin çok hızlı bir şekilde devam ettiğini fark etti İtalya'daki çalışanlar. Ee, ve bu duruma bir dur deme noktasına gelmiş durumda Aslında bu e, grev provası da bu açıdan çok önemli e, Ali İtalya mesela 10 ya, ya, yerel saatle yani İtalya saatiyle onla iki arasında 14 arasında e, durrdu bütün uçuş ve hava e, hizmetlerini durduracağını mecburen durduracağını Çünkü açıklamış havaalan çalışanları da grevdeler e, ve aslında bir diğer İtalya'dan verilebilecek olan şey ise... ...o da Associated Press'in haberi. Birleşmiş Milletler'in İtalya'daki göçmenlerle ilgili yaşadığı şok... ...göçmen kampları İtalya'da canavarca basılıyor. Bunlarla ilgili daha önce haberler vermiştik. Ormanın içinde kovalanan insanlar vesaire... Irakların en son basılan bir kampı olmuştu. E, kamptakiler örgütlenmeye başladılar... ...ve artık saklanmak yerine ormanda aslında dışarıya çıkmaya başladılar. E, en son işte... Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nden, e, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden bir e, kişi gitmiş ve e, gördüğü şey bir, bir şeyden şaşırmış. Bayağı üçüncü dünyada e, korkunç halde yaşayan insanların olduğu bir yere düşüverdim bir anda romanın ortasında diyor. Ya buradan anlatmaya çalıştığı şey elektrik su gibi devlet hizmetlerinin verilmediği, bunun yanında da işte herhangi bir sosyal barınma, gıda vesaireyle ilgili hiçbir çalışmanın olmadığı bir alan olması. Onlar da grevdeler, örgütlendiler, pankartlarla yürümeye başladı göçmenlerde. Bir yandan da Berlusconi yabancıların istilasından bahsetmeye başladı bu grevlerle birlikte. Yani İtalya'da da aslında gittikçe keskinleşecek bir durumdan. ...bahsetmek gerekiyormuş gibi görünüyor... ...sanki önümüzdeki günlerde daha fazla... ...İtalya'dan söz edeceğiz bu anlamda gibi... ...Evet OECD'de... ...kıdem tazminatlarını kaldırın demiş... ...Türkiye'ye... Ee, ...aslında aynı şeyin bir başka parçası... ...yine bütün bu... ...bütün içinde verdiğimiz zaman... ...Türkiye'de emek maliyetinin azaltılması... ...ve emek piyasasının esnekliğinin artırılmasına yönelik... ...reformların son derece sınırlı olduğu öne sürülmüş... ...OECD tarafından... Ki e, herhalde dünyanın en ucuz emek maliyetlerinden bir içini falan saymazsak. Türkiye'de e, bu sebeple de büyüyen bin tane sektör var. Bakınız onlardan biri tersanecilik. Emek piyasası esnekliği e, yokmuş falan böyle bir şikayet gelmiş. Yani yeterince olmadı bu iş diye. Büyümeye geçiş going for growth 2010 raporundan. Tabii Meksika'daki korkunç durumları filan da. Tabii. Evet svec çapları bütün o Güney Amerika'daki Haiti'deki vesaire evet. felaketleri ama Türkiye'deki durumunda zaten bundan çok farklı Hiç olduğunu söylemek mümkün değil. olmadığını söyleyebiliriz evet. Acil öncelikler sayılmış Türkiye ile ilgili istihdamı koruma mevzuatında reform yapın. Yani Türkçesi şu. Kayıtlı sektörde istihdamın korunmasını hem kıdem tazminatlarında reforma giderek yani kıdem tazminatlarını yok ederek hem de geçici işçiliğin kolaylaştırılması suretiyle yani bir işiniz olmayacak işte oradan oraya iş buldukça çalışacaksınız bunu uygun buluyormuş yani özetle kriz ve krizin çözümü olarak çalışanların sırtına darbe durumu OECD'nin Türkiye'den şu anda talep ettiği bu arada da e, olayla doğrudan bağlantısı olmayan ama çok e, fena halde bütün iş özetleyebilecek bir konuşma dün Başbakan Erdoğan'dan geldi e, Ankara'da yapımı tamamlaman sağlık testlerinin toplu açılışını yapmak üzere Erdoğan dün Ankara'da sahnedeydi. Ve e, konuşmasında şeyden bahsetti. Bu Danıştay'ın Ankara'daki toplu ulaşım fiyatlarıyla ilgili aldığı indirim kararından. Tabii ki eleştiriyordu Danıştay nasıl karışır bu duruma diye. Yalnız garip bir şey oldu. Danıştay 6 yıl öncesine çekti fiyatları deyince bir alkış tufanı koptu salondan. Halil ee, Başbakan bunun, bundan, bunun yuhalanmasını bekliyordu. Evet öyle. E, sanırım öyle bekliyordu kimin neyin çıkarı peşinde olduğunu anlayabilmekle ilgili bir zorluk çekiyor sanırım. Ama şey dedi o. Vatandaşım ilk anda bunu anlayamayabilir ama diye devam ettik. Neyse kendi söylesin aslında. Danıştay karar alıyor. Toplu taşıma ücretlerini tam 6 yıl öncesine döndürüyor. 6 yıl öncesine rakamıyla şu an bu uygulanırsa 41 trilyon Ayda zarar olacak. E bunun altından bu belediye kalkar mı? Kapıya kilidi vurur. Ondan sonra da gelsin Danıştay burayı işletsin, yürütsün. Evet, bu da başbakanın Danıştay'la ve bilet indirim, Ankara'da indirimli de son verilmesi. İnsanlar Danıştay'la belediye arasındaki çıkar, kavga, kar, kim nasıl yürütür falan bunları zaten bilmek istemiyorlar. Tam da temsili dediğimiz durumun sonucu bu. Bana ne? 6 yıllık bir indirim geliyorsa budur alkışlanacak olan diye devam eden bir süreç yaşandı. Başbakan bunu vatandaşın anlayamamasına bağlarken e, tam da zaten 6 yıllık e, zam geri bindi. E, 13 Mart Cumartesi günden itibaren Ankara'da eski fiyatlardan ulaşımı sağlanmaya başlayacağı açıklandı. E, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin e, kararı gereği ve böylece tekrardan eski fiyatlara dönüldü. E, ...boşuna alkışlıyoruz... ...özetle Danıştay'ın kararını... ...durumu var. Başka bir alkış da tabii... ...şeyden gelmiş... ...TASAM'dan mesela Türk Asya... ...biliyor musun bu araştırma... ...sen bu sıralarda yeni... ...sektördeyim ama... ...sektördesin. <gülüyor> TASAM... Ya, ...yok tanımıyorum... ...sen de. açık gazete... E, ...strateji araştırmaları... ...merkezindesin... ...TASAM'da Türk Asya... ...stratejik araştırmalar merkezi... ...bu... Güney Kore ile... Yani dışarının <gülüyor> tasası gibi falan bir şey mi? Tasam. İşte Türk-Asya vaziyetleri. Hmm. Turkish Asian Center for Strategic Studies'in son raporu geldi elime. <gülüyor> Seninle öncelikle paylaşmak istedim bunu. Çok teşekkürler. Bunu. Güney Kore ile imzalanan nükleer enerji alanındaki işbirliği anlaşması Türkiye için stratejik bir hamleymiş. Çok güzel. Enerji kaynaklarını çeşitlendirme yolunda atılmış önemli olduğu kadar stratejik bir adım olarak da görülüyor. Niye stratejikmiş? Yani bombo üretmeyeceğimiz için soruyorum. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek, başkalarına bağımlı olmamak. Rusya ile yapılan anlaşma ne oldu bilmiyorum. Onları Mavi da anlatıyorlardır herhalde. Hayır, nükleer. Ha nükleer. Atom toy export vardı ya. Hani, evet, evet. Ciner Holding'in de katıldığı bir yapıyorlardı. Putin tamamdır size vereceğiz filan diyordu nükleer tesisleri Hı -hı. yapacağız hep beraber diye buraya iki saatlik bir iş ziyaretine geldi. Evet yapacağım. evet. Onlar gitti şimdi Güney Kore var. Rusya yok, Güney Kore var. Sen anlatacaksın bize bunları. Ben şunu anlayamadım. Hani bu sürekli şeyden bahsediyor. Enerji çeşitliliği ki bu kötü bir kavram değil. Enerji çeşitliliği aslında hakikaten önemli diyebileceğimiz bir evet, şey de güneş, rüzgar, Mesela jeotermal. Burada böyle bir tercih var. Bu tercih ötesinde bir de nükleer santral yaptıklarında ne olacak? Ben şunu anlayamadım. Bu hani bütün gün et diyorsak enerji çeşitliliği dediğimiz böyle bir şey. Gıda çeşitliliği gibi. Dengeli beslenme. Ee, ve bir, bir dilimde patatesliyorsak burada da çeşitlilikten bahsetmek mümkün olur ama yeterli çeşitlik olmaz. Nükleer de biraz böyle bir şey değil mi? Hani yüzde kaçını karşılayacak? Bu doğalgaz petrol bağımlılığını herhangi bir şekilde engelleyecek mi? Hayır. Bunların hepsi pış, pış hikayesi en nihayetinde ama e, yapabilirler mi yapamazlar mı orasını da göreceğiz. Bu arada küresel eylem grubu da bir... Çağrı yayınladı bu nükleer santrallerle ilgili. Yapamadınız, bundan sonra da yapamazsınız, yaptırmayacağız diye. 25 Nisan'da da e, insanları dışarıya çağırıyorlar. Evet, Hava nasıl olsa sonra konuşuyoruz. Gazetelerde konuşuruz. bu yoktu genellikle. Dün bir gün de vardı. Başbakanın göz aydın başlığıyla birinci sayfadan verilmişti. Ve e, yani protestolara rağmen Türkiye Kore İş Forumu çerçevesinde... ...bu Sinop'ta nükleer santrale ilişkin işbirliği protokolü imzalanması... İşte Yeşiller Partisi eş sözcüsü ve programcı dostumuz Ümit Şahin de hükümetin pek ne yaptığını bilmediğini ve gayri ciddi olduğunu söylediği hı hı. haberini de veriyorlardı. Maalesef çok sayıda haber var ama zaman dar. Sadece bir de şeyleri söyleyelim dünkü şey haber takibi anlamında ihbar üzerine polisin durdurduğu sivil kamyonda orduya ait 900 adet el bombası çıkmıştı. Bomba gibi bir haberimiz var vermiştik anlayamadığımız da vermişti peşine zaten ne olduğunu. <gülüyor> Gene anlaşılamamış, sırrı da çözülememiş, ihbar mektubu açıklanmış. Genelkurmay bir şey demiyor. Ya benim son gördüğüm şu evet o el bombalarının şeyleri, seri numaraları silinmişti. Bir daha silinmemesi için silinmez baskıya götürülüyordu gibi bir şeyler dönüyor ortada. Ama genel genelkurmaydan bir açıklama yok. Hiç anlaşılamadı Nevruz öncesi bu sevkiyatın amacının, neden pazar ...otobüsüyle, aracıyla yapıldı. Hiçbir şey anlaşılamadı. Öyle kaldı o ve asılsız ihbar gibi de bir ifade kullanılıyor. Ben de onu anlamadım işte. Asıl çıktı çünkü değil mi? Evet yani, yani ihbarda şu plakalı arabaya bakın. El bombaları var. dedi O çıkmış. Buna niye asılsız ihbar diyorlar onu bilmiyorum. Asıl herhalde tam bir suçüstü olup evet işte darbeciler yakalandı işte darbede son her denilen yer olacak büyük ihtimalle Ama onu o zaman bekliyorlar. Da albaylar filan silahlarını masaya koyuyorlar gördüğün gibi. Aman hiçbir şekilde. Silah falan. tatsızlık çıkarmıyor. Bir de son olarak şeyi vereyim yani bazı gazetelerde var Yeni Şafak'ta ve Star'da Cumhuriyet Halk Partili bir kişinin Ahmet Ersin'in otelin lobisinde gizli tanık. Munzer adlı kod adlı gizli tanıkla tokalaştı görüşmeye Paradise Pastanesi'nin sahibi Erdoğan Erdoğan'ın da aracılık yaptığı haberleri var. Gizli tanıkla kizli, kirli pazarlık deniyor bilemeyeceğiz. Ee, bu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakacak görüntüler diye verilmiş. Mesela. Yani CHP değil o sosyal herhalde vekili yakar ama e, tabi de avukat <gülüyor> olduğu için genel başkan. Oradan da belki müvekkil ilişkisi de kurulabilir e, Deniz Baykal biliyorsunuz Ergenekon'un avukatı kendisi öyle bu. Kendisi. Bu arada Elazığ'daki depremde e, 1988 ev 1351 ahır 162 iş hasar gördü. E, bildirilmiş bu arada ölü sayısında da dün verememiştik 10 kişilik bir eksilme oldu. Bu Hakikaten ilk defa oluyor herhalde. İş güzelliğin, beceriksizliğin ayıp mı bilmiyorum bu kelimeler ama herhalde uç bir noktası diyebiliriz. Yani 51 olarak verilen ölü sayısı 41miş aslında. Yok e, nüfus kayıtlarında iki isim birsin, bir, bir anlatılan bir şeyler var ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. E, yani 50 bile kişi bile sayamayan bir evet. e, sosyal devletimiz var. 51 değil 41miş ölü sayısı. Evet peki burada ara verelim ve Ahmet İnsel'le sohbetimize geçelim. Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın, Günaydın abi. Ee, önce kısaca bu IMF ile ilgili... Boşanmamızın, boşanma mı demek lazım bilmiyorum ama IMF Yok. politikalarını dışarıda bırakmak politikası onun üzerinde birazcık duralım sonra da biraz da e, genel kurmayın sayıştayda denetlenmesine, sayıştay denetimine itirazın üzerinde de azıcık durabiliriz belki. Evet, e, IMF ile boşanma e, pek e, doğru değil çünkü Dur. ya da bu. E, bu evlenip evlenip boşanmaya benzeyen bir şey, 1958'den beri devam eden. Çünkü IMF ile yapılan anlaşmalar var, bir de bir IMF üyeliği var. Türkiye, 1944'ten sonra oluşturulan Bretton Woods anlaşmaları çerçevesi sonrasında oluşturulan dünya mali yapılanmasında IMF'nin erken üyelerinden birisi olmuştu, Dünya Bankası'nın. Erken üyelerinden birisi olduğu gibi. Dolayısıyla biz IMF'nin üyesiyiz. IMF'den boşanmıyoruz, ayrılmıyoruz. Bir de IMF'nin müdahaleleri, yardımları ve müdahaleleri ile ilgili. 1958'de ilk defa biz IMF'den bir iktisat programı anlaşması yaparak yardım aldık. Borç aldık. Yardıma vermez. IMF borç verir. Ee, ve ondan sonra bunun arkası geldiği en son yapılan <gülüyor> ve e, 2001 krizi sonrası yapılan e, IMF anlaşması. İşte bize e, çok hatır sayılır bir e, borç e, veriyordu kriz döneminde. Ve o, buna karşılık da işte Kemal Derviş'in e, pazarlığını yaptığı bir e, istikrara dönüş e, paketi programı uygulanıyordu. Bu arkasından... E, i̇kinci kez e, yeniden e, yenilendi, Tek uzatıldı daha doğrusu yanılmıyorsam e, ve bunun e, sonuna e, geldik e, geçtiğimiz sene. E, borcumuz bitmedi daha IMF'ye bu alınan borçlar ama çok cüzi miktarda kaldığını da hatırlıyorum. 6 milyar e, dolar e, kadar kaldı diye hatırlıyorum. O da 2-3 sene içinde bitecek, ödemeye devam ediyoruz. IMF'le olan e, görüşmelerde anlaşmaya varılmaması, o biraz evvel söylediğin boşanma, e, IMF e, iki, iki nedenden olabilir. Birincisi doğal olarak, e, örneğin e, Brezilya'nın e, geçmişte yaptığı gibi, belli bir dönem sonunda IMF anlaşmasının, IMF'le yürütülen üç yıllık olur genellikle bu anlaşmalar. E, üç yıllık anlaşmanın e, sonunda ülke imF'nin yardımına desteğine ve denetimine ihtiyaç olmadığını ve dolayısıyla imF'den bir para almak ihtiyacı olmadığı için de imF ile F bir ile bir pazarlık yapma ihtiyacı olmadığını belirterek bunu yenilemez <Gülüyor> Türkiye'deki durum büyük ölçüde böyle yani şu anda Türkiye'de Türkiye'deki hükümet e, IMF'den e, Türkiye'nin ekonomisini dikkate alarak IMF'den bir e, yeni e, borç e, dilimi anlaşması yapma ihtiyacı bulunmadığını hissetmediğini e, beyan etti. E, bu e, Türkiye ekonomisinin şu andaki durumuna bakıldığında da bir mali kriz yok, e, bir e, ödemeler dengesinde çok büyük açık yok. IMF işsizlikle mücadele programına maalesef pek desteklemez. IMF'nin işi pek öyle işsizlikle mücadele, yatırım politikalarını destekleme gibi şeyler değildir. IMF'nin işi gücü ülkenin borcunu ödeyebilir ve döviz akışının dönebilir. Döviz akışının likit olması yani ülkenin borcunu ödeyebilir olmasını sağlamaktır. Mali bir müdahaledir İMF'in ki dünya bakasından farklı olarak. Dolayısıyla Türkiye'de e, bir mali kriz yok ama işsizlik var. İMF ile niye anlaşma yapılmıyor denirse bu İMF ile yapılacak bir anlaşma zaten işsizlik çözülmez. Hatta belki belki daha da artabilir de IMF'nin e, yakın zamana kadar uyguladığı, empoze ettiği politikaları dikkate alırsak. Hani daha da iyi olabilir işsizlikle mücadelede IMF ile anlaşma yapmamak. Ama zaten onun işi değil. Türkiye'de şu anda cari açıkta çok küçüldü. Bu cari açıkın küçülmesi Türkiye'nin yapısal sorunu halletti, halletmesi nedeniyle değil, daralma nedeniyle oldu biliyorsunuz. İthalat çok daraldığı için cari açık küçüldü. Türkiye'de şu anda enflasyon hep uzun yıllardan beri bilmediğimiz bir seviyede seyrediyor. Biraz artabilir ama şunu da görmek lazım IMF'de Dünya Bankasında birkaç yıldan beri bu e, enflasyon canavarı dediğin denen o canavarın e, canavarla ilgili bir saplantının da artık e, hakim olduğunu ve iktisat politikalarının sadece ve sadece olmayan bir enflasyon canavarı ile mücadele için e, oluşturulmasının da e, gerçeğe tekabül etmediği ve bu sefer ee, olabilecek e, büyümeyi baltalamaya başladığı düşüncesi hakim olmaya başladı. Ve yüzde üç enflasyon, yüzde dört enflasyon, yüzde iki enflasyon üzerine çıktığı zaman e, ya, e, bunun Keynes öyle derdi. Bunun e, iyi bir enflasyon, hani var ya iyi kolesterol, evet, kötü evet, kolesterol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunun iyi bir enflasyon olduğu bile e, söylenirdi. Ve evet. şimdi yavaş yavaş buna e, geri dönüldüğünü görüyoruz. Ee, bu, bu, bu da tabii e, IMF ile olan e, ilişkilerde Türkiye'nin dış borçlu, devlet borcu olarak bakıldığında e, dünya ortalamasının üstünde değil hatta altında bile e, olduğu söylenebilir. E, IMF ile bir ihtiyaç yok yani IMF'den para almaya ihtiyaç yok. Başbakan diyordu ki IMF'den para alırsak dışarıdan alacağımız daha yüksek faizli paradan daha ucuz olduğu için IMF'den para alırız diyordu. Ama IMF'den de sadece bunun için para alınmaz. Bu Çünkü IMF sadece bunun için para vermez. Evet. Onun karşılığını ister. Onun karşılığı da belli iktisat politikalarıdır. Nitekim 2-3 kalemde de anlaşamadılar. Yani ihtiyaç olmadığı için Pazarlık gücü Türkiye'nin yüksekti. IMF'de sadece Türkiye'ye daha ucuz para vereyim endişesi taşıyan bir kuruluş değil. Banka değil çünkü illa parasını bir yere plase etmek ihtiyacı duyan bir kuruluş değil. Dolayısıyla IMF ile üç kalemde anlaşılamadı. Bunu biliyoruz. Gelir idaresinin özellik konusunda anlaşılamadı. IMF gelir idaresinin özelleştirilmesini, yapısını değiştirmesini ve özellikle de özelleştirilmesini talep ediyordu. Bu bunda anlaşamadılar. Belediyeye ayrılan bütçe payları konusunda anlaşamadılar. Biliyorsunuz e, IMF'nin e, tespitlerinden bir tanesi Türkiye'de çok hızla yerel e, yönetim harcaması patlaması yaşanıyor. E, yerel liderlere ayrılan payların e, arttırılmasını e, IMF e, öneriyor yanılmıyorsam ama buna karşılık e, İMF'nin e, yerel idarelere e, payların arttırılması sırasında yerel idare denetimlerinin de Evet, evet Ben de onu soracaktım. Evet. Tabii bu denetimsiz e, olamaz. Tam da bu sırada şimdi kıyamet koptu galiba geçen gün işte. Dün hatta belediyelerin zarar edeceğini söylüyor başbakan. Evet. Esot'la ilgili e, Danıştay'ın Danıştay fiyat indirme kararı. Evet. evet. Bunu söylerken başbakan tabii insanlar alkışa tuttu danıştayı. Bu beklenmedik kısmıydı başbakan açısından. Evet ihtimalle. evet orada çok, hoş, orada çok hoş bir buna tam kontrpiyede kalmak denildi. Evet, Bence evet. çıkar farkının fazla açılması durumunu yaşadı başbakan. Kimin çıkarının önde olduğunu unutma durumu. Hani halka evet. konuşurken popülizmi unuttu. Evet biraz popülizmi unuttu. Evet. Buna sonra geliriz vaktimiz olursa. Yani danıştay fiyat tespit hakkına sahip midir değil mi? Değil bu mi? Evet, bu, da bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu ama bütünüyle de yoktur kardeşim. Öyle bir şey de demek mümkün değil. Danıştay otursun idare etsin o zaman noktasına da gelinebilir. Yani ikisine de dikkat etmek lazım çünkü evet. tekel durumu söz konusu. Yani tekel durumu olduğu andan itibaren tüketicinin tekel konumunda olana karşı bir e, şey olması lazım bir e, e, direniş noktasının olması lazım bir o, o, onun evet, arkasının alternatifi olması ya, ya, bir, bir bir şey olması lazım çünkü bunlar asli ihtiyaçlar kardeşim otobüse binme diyemezsiniz gaz bağladıysanız evinize kardeşim evini ısıtma diyemezsiniz fiyatı da gaz şirketi fiyatı da yüzde yüz birden arttırdığında e sen de başka türlü ısın diyemezsiniz. Evet, temel ihtiyaç maddeleri... Temel yer... ve tekel bunlar. Yani temel ihtiyaç maddeleri, ekmek de temel ihtiyaç maddesi. Ama o fırın, hani en sonda denir ki o fırın ekmek fiyatı arttıysa öbür fırına git. Ama bu, bir de tekel, arzın evet. tekel olduğu durumlar bunlar. Daha evet. da vahim. Evet. Ya da ekmek e, fırıncıların hepsi oturup anlaşıp da bugün e, ekmek fiyatını e, 500 liradan... E, ...bin liraya çıkartırlarsa e, o zaman bir müdahale etmek gerekiyor. Ya belediye müdahale ediyor biliyorsunuz ya bir şey müdahale etmesi lazım. Ya da insanlar boykot edecekler, ekmek yemeyecekler, fırıncıları aç bırakacaklar. Dolayısıyla e, bütünüyle e, Danıştay'ın e, müdahalesi veya yani mahkemenin bu konuda müdahalesi bütünüyle yersizdir demek doğru değil... ...bütünüyle haklıdır, her konuda müdahale edebilir demek de tabii o kadar doğru değil. Evet. Zaten biraz sonra Sayıştay konusunda, TSK'nın devleti konusunda buna geleceğiz. Evet, geleceğiz. Üçüncü noktaya ee, söyleyeyim. Ve harcama önlemlerinin büyüklüğüydü. Ee, harcama önlemlerinin büyüklüğü konusunda da anlaşamadılar. Tabii burada e, bir ikinci boyut geliyor e, akla. Acaba e, hükümet... E, kriz ortamında krizin etkilerinin de uzun süreceğini tahmin ederek haklı olarak öyle söylemese de haklı olarak krizin e, işsizliğin e, uzun süreceğini büyümenin e, 2001 krizi sonrasında olduğu gibi hızla e, %6, %7, %8'e fırlamayacağını çünkü dünya ekonomisinin e, duranlığından kaynaklanan bir büyüme bizim kendi çabamızla Hemen hızla e, telafi edebileceğimiz bir büyüme değil. E, dolayısıyla burada hükümetin seçim öncesinde, önümüzdeki 2011 Temmuz'unda veya Mayıs'ında olacağını şimdilik tahmin ettiğimiz seçim öncesinde, yani bir buçuk yıl zarfında hükümetin seçim öncesinde, ekonomi politikası, seçim e, harcamaları yapmak için elini rahat tutmak istemesi olarak da e, değerlendiriyor. Bu, bu ihtimalde elbette IMF ile anlaşma yapmamak da bir e, boyuttur. Ama e, hükümetin, Türkiye'nin şu anda gerçekten ihtiyacı yokken e, IMF ile anlaşma yapması e, kendine olan güvensizliğin işaretidir aynı zamanda. Ben IMF ile anlaşma yapılmamasının doğru olduğu kanaatindeyim. Ama bu, şunu göreceğiz. IMF ile anlaşma yapmayan bir hükümet e, kendini e, frenleyebilir mi? Bir, e, yani hızla bütçe açıklarını büyüterek falan bir seçim kampanyası ekonomisine e, savrulabilir mi? Ben de onu soracaktım. Yani Bunu bu bilmiyoruz. Biz bir süreden beri... Ee, abi kardeşimizin öncülüğünde her şeyi seçim satım ayına girilmesine bağlamaktayız. Acaba bu kararda hükümetin IMF ile anlaşma yapmamak ama kararları... ihtiyaç yok. Yani bunu da görmek lazım. Evet. E, mali çevrelerin bastığı, yani ihtiyaç yok. Ha, şu söylenebilir IMF ile anlaşma yapılsaydı e, bu e, hükümetin direndiği konular kötü şeyler miydi? Yani gelir idaresinin özelliği, e, belediyeler yalnız şunu da, şunu da görmek lazım. Türkiye'de IMF hem biliyorsunuz bir yıl arkadaşımız ben dahil olmak üzere IMF'nin müdahalesini eleştiriyoruz, IMF politikaları diyoruz. Hı hı. E, diğer taraftan da e, IMF ile anlaşma yapılmadığı zaman da e, e, o zaman iyi oluyor anlamına gelmesi gerekir. Eğer zaman içinde tutarlıysa pozisyonumuz. E, bunu söylemekten çekinmemeliyiz. Büyük hükümet, IMF'sız seçim politikası, seçim e, eğer popülist seçim e, politikası e, yapıyorsa e, bununla başka türlü mücadele edelim. imF sopasıyla değil, halk olarak mücadele edelim, seçmen olarak mücadele edelim. Yoksa İMF sopasıyla hükümeti terbiye ederek e, mücadele etmek biraz bizim kendi... E, ...tavrımıza, tutarlığımıza aykırı gibi geliyor bana. Evet, şimdi bu durumda peki dün de konuşuyorduk yani bu yönün konusunu ele alırken. Bu durumda sol muhalefet şimdi ne diyecek? IMF politikalarını politikalarında kalmadığına göre hükümeti bu yönden eleştiremeyecek mi? Yok, eleştiren ediyorum iki türlü eleştiri olacak. Birincisi IMF ile anlaşma yapılmamasına rağmen bunlar... Yani AKP neoliberal IMF politikalarını harfiyen uyguluyordur. IMF'siz IMF politikaları yapıyorlardır diyecek. E, ayrıca da IMF politikaları yaparken de eğer seçim e, harcamalarına e, kendini verirse de bu bir e, heterodoks IMF politikası olarak herhalde ifade edilmek gerekecek. Yani bir ayakkabı at bulacağız atacak. Yani. E, bir, bir ayakkabı buluruz. Neoliberal e, politikaları IMF'siz neoliberal politikaları uyguluyor e, der. Ama IMF e, hükümet gerçekten... Endişe edildiği gibi seçim öncesinde çok güçlü, çok yaygın bir açık bütçe politikası, yani bütçe harcamalarını frenini kaldırma politikası uygularsa, o zaman o zaman bilmiyorum. Ben bir tek bunu geçmişte şeyde okumuştum, bir, bir birkaç makalede okumuştum. 1985 yılında. Peru'da e, sosyal demokrat e, hükümet ilk başa geldiğinde IMF politikalarını tamamen reddetmişti ve e, bunun yerine IMF'nin tam tersi politikalar yapmıştı ve bir yüzde bin falan e, birkaç yıl içinde enflasyon olmuştu. Garcia hükümeti, Alan Garcia hükümeti şimdi evet. zaten o yeniden başa geldi. E, bu e, hükümetle ilgili, bu politikalarla ilgili ilginç bir e, adlandırma okumuştum. Heterodox IMF politikası, yani IMF politikasının tam tersini yapmak da IMF politikası kadar yıkıcı olabilir. Evet, ilginç. Evet, doğru da yani. E, evet, tabi. Evet, peki. Bir de şimdi önemli. Dün de galiba radikal gazetesinde görmüştük, yurda. Gül Şimşek'in... Evet o ondan haberi... sonra birkaç yerde haber olarak e, yayıldı. Onun yanıtı da bugün e, gelmeye başladı. Bu Sayıştay denetimine e, genelkurmaydan itiraz gerekçe de gizlilik diyordu. 2-3 bu... e, tane gerekçe var. Evet. Gizlilik var. <gülüyor> Bir de yerinde 2-3 e, tane gerekçe evet. var. Şimdi e, e, bu e, mecliste e, Sayıştay ile ilgili düzenlemeler e, komisyonda konuşulurken biliyorsunuz e, Sayıştay yasası değişmiş ve e, meclis şeyin Sayıştay'ın e, TSK'yi denetleme yetkisi verilmişti. Ama bu meclisin talebi üzerine e, ancak Sayıştay denetleyebiliyor bilecek şekilde sınırlandırılmıştı. Hı. Biliyorsunuz normalde Sayıştay'ın yetkisi diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili denetleme yetkisi vardır ve Sayıştay'ın kendi programı ve inisiyatifiyle hangi kurumu, hangi aralıklarla denetleyeceğini Sayıştay kendisi belirler. TSK konusunda ise meclisin talebi üzerine sadece verilmiştir. Şimdi bu yetkinin Sayıştay'a kendi inisiyatifiyle verilmesi konusunda bir değişiklik ve tabii bunun yanında da Sayıştay ki diğer ...yetkilerin tanımlanması sırasında da bu, bu yetki tanımının... ...genişleyen yetki tanımının e, TSK'nın e, faaliyetlerinin de denetlenmesini... E, ...kapsayıp kapsamayacağı tartışması söz konusu olan. E, gündemdeki teklif e, Sayıştay'a yerindelik, e, denet, e, yerindelik denetimi vermiyor TSK ile ilgili. E, hesap denetimi yetkisi veriyor... Bu zaten e, TSK e, sayıştayın yetkisiydi. Hesap denetimi yetkisi. Yani yapılan harcamalar kanuna uygun biçimde yapılmış mı demek bu. Yerindelik ise yapılan harcamalar amacına uygun olarak yapılmış mı? Buna, bu harcamalar yapılması tasarlanan kamu hizmetinin e, kamu hizmetine uygun mu? Yerinde mi? Yerindelik bu demek. Bir kanunilik var bir yerindelik var. Bir de üçüncüsü. E, performans denetimi var. Bu yeni gelişen bir kavramdır. E, biliyorsunuz birkaç yıldan beri kamu kurumlarında stratejik e, raporlar, 2-3 yıllık stratejik e, hedefler tespit edilir. Bu çerçevede bütçeleri yapılır, bütçeler yapılır. Bunlar daha şimdi e, el yordamıyla ve gerçekten e, dört dörtlük uygulandığı söylen, söylenemez ama... E, yavaş yavaş e, benleşmeye, benleşmeye. personel de alışacak. Tabii <gülüyor> evet. Birdenbire e, böyle bir kültür devrimi gibi, küçük bir kültür devrimi gibi aslında zaman içinde e, olumlu ve olumsuz yanlarıyla kamu kuruluşları buna alışacaklar. Çünkü bunun sadece olumlu yanı yok, olumsuz tarafları da var tabii. E, Sayıştay'ın e, yerindelik yet, denetimi veya performans denetimini yaparken Sayıştay'dakiler de o kamu kuruluşlarındaki insanlardan daha fazla bilgiye sahip kişileri olmadıkları için orada ihtilaflar da olacak. Biri diyecek ki bu yerindelik, bu, bu, bu yerim yaptığım tamamen yerinde bir olgudur. Sayıştay diyecek de bu yerinde değildir. E, bunun ikisinin arasında karar vermek de o kadar kolay değil. E, fakat e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, çekinceleri, itirazları Birincisi ayniyet denetimiyle ilgili. Yani silah ve mühimmat dahil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zimmetli olan her türlü ile alakalı olan ayniyet denetimi e, gizli nitelikte şu aşamada, bugün gizli nitelikte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, bu devlet mallarının denetlenmesine ait esas usul usulah ekmek hükümlerine göre yapılabiliyor. TBBM tarafından yapılabiliyor ve gizlilik olarak yapılabiliyor. Yani ne kadar silah var, ne kadar... Gayrimenkul var, arsa var, bina var, araç var, gereç var falan filan, mühimmat var. Falan. Bunun gizli olması silah ve açısından anlaşılabilir bir şey. Gerekli mi yüzde yüz tartışılabilir ama genel teamüldür. Bütün dünyada ordular silahlarının tam detayını Ortaya dökmek istemezler ama nasıl onlar NATO ordusu oldukları için de gider NATO'nun dokümanlarından e, normal olarak e, şeyin e, mü, ta, kaç tane tank, kaç tane top, kaç tane tüfek olduğu öğrenilir. Ama böyle bir oyundur bu. Evet gene yani bize sık sık Hasan Ersel'in de bu konulara çok meraklı olan programcı evet. dostumuzun söylediği gibi Amerika'daki bütün internet şeylerinde bizzat Pentagon'un verdiği şeylerden de takip etmek mümkün oluyor diyor. Evet, evet. Denir ki işte bu aslında beyaz açık bilgidir. TSK bunun üzerine veyahut başka bir ordu bunun üzerine kendisinin sadece bilgisinde olan ayrıca silahları vardır falan gibi bir şey söylüyor. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Evet. Ee, Sayıştay'ın iki diyor ki bu e, burada bir gizlik e, e, kaybı endişesi ifade ediyor. İkincisi e, performans denetimiyle ilgili e, söyledikleri e, Genelkurma Başkanı çekincesinde e, performans denetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri e, gibi bir kurum için uygulanamayacağını ifade ediyor. Çünkü güvenlik kurumudur bu diyor. Güvenlik kurumlarının denetim ve raporlama aşamalarında e, gizlilik e, esaslarına e, uyulması gerekir. Zaten e, tasarıda da öyle var. Fakat bunun sadece e, gizlilik e, dışında bir endişe e, şöyle bir şey performans şöyle, mantık şu. Peki bu e, birinci ordunun performansının düşük olduğunu e, tespit ettiniz. E, bu Düşmanlarımıza e, bir istihbarat niteliği vermeyecek midir? Şimdi bu tabii insanı e, birdenbire düşündüren bir şey. Yani biz performansımızın düşük olduğunu e, kendimiz tespit ettiğimizde bunun e, bilgisini gizli olarak e, saklayamazsak düşmanlarımız bizim performansımızı mesela uçaklarımızın e, he, arzulanan nitelikte olmadığı veyahut Tank yenilemeleri yapılıyor ya yıllardan beri. Bu tank yenilemelerinin aslında göz bayama olduğu, bu et hedeflerine, beklenen hedeflere uygun bir yenileme olmadığı gibi performans yönetimi böyle bir şey. Yani Tankların performansı, ordunun performansı, savaş halindeki performansı gibi şeyler olsa gerek. Yoksa ordunun e, 29 Ekim e, bayramındaki gösteri performansı, yürüyüş performansını ölçmeyecek herhalde sayışlar. Belki onu da ölçer ama... E, Burada bir e, soru işareti var istihbarat niteliği doğrusu bunu diğer e, ordular diğer kurumlar nasıl yapıyorlar bilmiyorum e, ama e, bu gizlilik nedeni yani kendisinin performansının başkası tarafından ölçülmesine karşı duyulan tepki bana e, biraz bir kurumun kendini koruma ve esas olarak da kendi kendini denetleyerek dışarıyı şekil, bir şekil, hiçbir şekilde buna bulaştırmama refleksi gibi geldi. Ama bunu %100 de budur, bunun arkasında gerçekten de böyle bir istihbarat niteliğinde endişe de vardır dendiğinde de yok canım kardeşim %100 diyemem doğrusunu söylemek gerekirse. Evet fakat Şimşek'in haberinde bir de ilginç bir şey vardı, ekonomik verimlilikle ilgili. Ha, ona geleceğim evet, şimdi. O en ilginci. Şimdi ekonomik bu performans denetimi istihbari endişe konusu var, ekonomik verimlilik. Şimdi e, danıştay e, bütün kurumlarda ekonomik verimlik aramıyor bildiğim kadarıyla. Yani amaca yönelik ekonomik verimlik alan, aramıyor. Çünkü ekonomik verimlik aramak için ürettiğiniz e, hizmetin fiyatının olması lazım. Yoksa ekonomik verimlik fiyatı olmayan bir e, bir e, kurumda bir hizmette ekonomik verimlik sadece harcamaların e, etkin kullanı e, yani üretim için yapılan harcamaların etkin kullanımı. ...olarak değerlendirmek gerekir. Burada... E, ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... E, ...çekincesinde... ...usta biçimde... E, ...sanki Danıştay... E, ...Türk Silahlı Kuvvetleri'ni... E, ...bir... E, ...ticari mal ve hizmet üreten... ...bir kamu kuruluşunun... ...ekonomik verimliliğini... ...denetleyecekmiş gibi... ...tanımlayarak... ...ya bizi nasıl denetlersiniz bu, bu çerçeve içinde diyor. Aslında... E, bir e, kamu kuruluşu olan üniversitelerde e, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çok farklı değiller. Üniversitelerinde asli olarak ha, e, yaptıkları hizmetlerin karşılığında aldıkları kayıt parası e, harcamalarının %5'ine falan tekabül ediyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri biz e, e, kar amacı e, yürüten bir kuruluş değiliz dediğinde e, kar amacı yürütmeyen dünya kadar kuruluş var. Evet. O zaman onların hiçbirinin de denetlen ekonomik anlamda denetlemek yaptığı harcamaların iktisatlı olup olmadığı amacına iktisadi olarak amacına uygun olup olmadığını denetlenmesidir. Yani siz diyorsanız ki ben e, boğazları korumak için e, bütün e, boğazların girişine e, yüzlerce büte füze bataryası koyacağım bunu iki bunu bunu iki türlü tartışabiliriz birincisi ...ya böyle bir tehlike var mı diye tartışabiliriz. Evet, böyle bir ihtiyaç var yani mı Dolayısıyla diye. böyle en bir öyle. tehlike var mı... ...dolayısıyla bunu koruma ihtiyacı var mı diye <gülüyor> tartışabiliriz. Yerindelik dediğimiz bu. Evet. İkincisi bu füzeleri koyduğumuzda... ...bunun maliyeti nedir diye bakarız. Ve paramız var mı bunu verecek diye. De. Üçüncüsü de bunu verecek paramız <gülüyor> var mı... ...buraya para verirsek başka nereye para veremeyeceğimizi tartışırız. Evet. Ekonomik olmak da budur zaten. Bunun alternatifi ne olabilirdi... Alternatif kullanımıyla bu kullanımı arasında bir seçenek. Tabi ki Sayıştay bunu yapma yetkisine sahip değildir. Bunu belirtelim. Yani Sayıştay şey diyemez. Bu para eğitimi harcansaydı daha doğru olurdu. O meclisin kararıdır. Sayıştay meclisin tahsis ettiği paranın ekonomik olarak amacına uygun kullanıp kullanılmadığını belirler. Bunda da bir, yani kafa karışıklığı yapmayalım. Sayıştay kalkıp da Bütçe Kanunu denetlemez. O zaman Sayıştay Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı gibi, bu sefer mali konularda da bir yeni Anayasa Mahkemesi gibi Meclisi evet. kararlarının e, e, kararlarını e, kendisine göre yorumlayan bir Senato haline dönüşür. Bu böyle bir şey değildir Sayıştayın denetimi. Bütçe kanununu çerçevesinde bunların iktisadi olarak, ekonomik olarak e, rasyonel biçimde harcılıp harcanması. Son noktaya gelelim. Ordu evleriyle ve gazinolarla, askeri gazinolarla ilgili diyorlar ki ordu evleri, askeri gazinoları, askeri kantinler ve askeri müzelerin kuruluşlarında kar etme amacı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu kurumlar sayıştay dönetimine tabi değildir. Biz bunları Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu çerçevesinde zaten denetime tabi tutuyoruz. Burada bir tutarsızlık var. Çünkü bunlar döner sermaye olarak çalışan kuruluşlardır benim bildiğim kadarıyla. Döner sermaye kuruluşları sayıştay denetimle tabidir. Döner sermaye kuruluşları kendileri kar amacı gütmemekle beraber, kendilerinin gelirlerini kendileri ürettikleri için, çünkü normalde bunların gelirlerini kendilerini üreten kuruluşlar olması lazım. Evet, mesela üniversitelerde tıp fakülteleri filan özellikleri. Hastaneleri, hastaneleri gibi falan. Hastaneleri gibi. Gelirleri yani ordu evinde çay içtiğiniz zaman, buradaya bir para veriyorsunuz. Bedava hizmet değilse eğer bu, bir para veriyorsunuz. Veya ordu evinde yemek yediğiniz zaman, veya bir subay eşi, e, kuaföre gittiği zaman ordu bir kuaförüne bir para veriyor. Şimdi burada dolayısıyla bir döner sermaye var. E, bunun denetlenmesi çok doğaldır. Çünkü burada bir gelir var. O gelire göre e, oluşturmuş harcamalar var. E, diyeceksiniz ki ama bu geliri devletin verdiği bir gelir değil. Kendisinin ürettiği bir gelir. Dolayısıyla bir özel kurum gibi bunu yapabilir. Maalesef yapamaz. Evet. Üniversitede yapamaz. Çünkü Devletin verdiği imkanlara dayanarak, kamunun ona verdiği imkanlara dayanarak bu harcamayı yapıyor. Niçin? Ordu evinin binası, kamu binası. Kullandığı elektrik, kamunun ödediği elektrik. Üçüncüsü, ordu evleri ve gazinolarla ilgili daha da önemli bir konu. Kullandığı, ücretini vermediği, ücret ödemediği, bedava kullandığı ve kamu hizmeti, kamu görevliliği, kamu yükümlülüğü yapan bir yurttaşın emeğini kullanarak evet. o hizmeti kendisi hizmet, veriyor. evet. Yani peki, yani kurma buna da ordu evlerinin de çevresindeki evet, hizmet, de, hizmet kanun çerçevesinde biz denetliyoruz. Aslında en denetimine gerek yoktu çünkü bu e, bunlar kiramacı yurttan kuruluşlar değildir diyor. E, burada burada ciddi bir şekilde sorun var. Bu çok ciddi bir sorun. Yani ordu evinde. Çay niçin e, 25 kuruş sorusunu Sayıştay'ın sorma yetkisi vardır. Evet bu tabii zaman içinde senin de dediğin gibi e, mutlaka bunun denetimi yoluna açık bir toplumda. Bütün demokratik açık toplumlarda olduğu gibi de denetime geçilmesi gerekecektir herhalde. Evet, yani bunun bu denetime geçişte tabii ki bazı adaptasyonlar gerekecektir. Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Galiba zamanımız çok geçti bu sefer. <gülüyor> <Ben> çok konuştum. <gülüyor> kusura bakmayın. Ee, sayıştay denetimleri sorunlu denetimler de olabilir. Bizim üniversitelerimizde yaşadığımız dünya kadar sayıştay denetimiyle ilgili sorunlar var. Sayıştay denetçilerinin Kanunu çok katı biçimde yorumlayarak neredeyse üniversiteleri e, faaliyet gösteremez, vakıf üniversiteleri rekabet edemez hale getirebilirler, getirebiliyorlar da zaten. Hiçbir e, yetki, e, takdir yetkisi bırakmadan kanunu çok katı biçimde yorumlarsanız, takdir yetkisi bırakmazsanız o zaman kamu yöneticileri de hiçbir şekilde çünkü zimmet suçlusu falan çıkarılacağı için kamu yöneticileri hiçbir şekilde aktif hale geçmezler ve pasif, sadece mevzuat hazretlerine teslim olmuş, kıllarını kıpırdatmayan ve Sayıştay geldiği zamanda tertemiz bir bilanço çıkartan ama hiçbir iş yapmamış insanlar olarak oturabilirler orada. Dolayısıyla Sayıştay denetiminin bir makul ölçüsü ve kıstası olmak evet, gerekir. Tıpkı demin IMF için konuştuğumuz e, gibi. Aynen. Aşırı <gülüyor> fazla, çok aşırı sayısal denetimi de hiç sayısal denetimimiz olmaması kadar e, kamu yararı açısından sakıncalı olabilir. Çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnselli Ufuk Turu. <gülüyor> Açık Gazete Alkulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Günaydın. Abi. Evet bugün gündemimizde büyük ölçüde futbol olsun diyoruz. Öncelikle tabi Diyarbakır-Bursa maçıyla başlayalım ama ona futbol demek doğru mu? Onu da ayrıca tartışırız tabii. Evet, geçen hafta sonu aslında tüm Türkiye'nin de e, endişeli bir merakla beklediği maç oynanamadı. Yani başladı ama bitemedi daha doğrusu. E, Diyarbakır'daki Diyarbakır-Bursa Spor, Spor süperlik karşılaşması e, 17. dakikada hakim tarafından tatil edildi biraz yani, maçın nesi girişata bakarsak aslında e, biraz da beklenen bir durum. Bu aslında hani Türkiye'nin siyasi durumunun e, sahaya bir yansıması stadyuma diyelim. Sahaya pek yansımadı. Çünkü oyuncular e, hani biraz kendi futbolu futbollarını oynamakta meşgul kişilerdir. Hani bu kadar siyasetle vesaire ilgilenmek zorunda değiller. Daha genç insanlar ilgilenmeyebilirler de. Onlar hani işte, Çıkalım, kıran kıranı oynayalım, puanımızı alalım, gidelim, duşumuzu alalım, gidelim düşüncesinde. Onlar biraz burada en kurban olan futbolcuları görüyorum ben yani. Bayağı bir e, taş elde, iki takım oyuncuları da. Yani ev sahibi Diyarbakır Spor'un oyuncuları da çünkü. Arada kaldıkları için zaman zaman e, taşlara maruz kaldılar. E, yani Şimdi burada birinci sorun bir e, Diyarbakır Spor'un siyasi olarak... Hep istismar edilmesi durumu vardır. Çünkü ne denir ha, bu yıllarda söylenir yani son hatta son 3 yıl 4 yılda belki biraz daha azaldı Türkiye'deki konjonktür gereği ama hani son 20 yılda Diyarbakırspor ligde mutlaka olmalı. Neden olmalı ama hani mesela bir, birinci giriş alt lige düşer mutlaka Süper Lig'e çıksın. Kesin çıkmalı. Hatta mecliste ben 3 4 defa atılıyorum. Bir tane milletvekili çıkar kanun teklifleri ligde takım sayısı artırılsın, Diyarbakır Spor'da alınsın. <gülüyor> mesela muhalefet yapar bunu iktidar partisi milletvekilleri evet. de böyle bir e, teklif verirler ondan sonra ligalı niye alınsın çünkü şey işte oradaki halkı Diyarbakır halkına futbol lazım e, bu mantıkta şu yani bana hani Franko'yu Salazar'ı falan atlatıyor yani bu adamlar zaten işmiş veremiyoruz orada hani istihdam falan yok e, bari futbol verelim he, daha çıkarlar bunlar ancak daha çıkacak adamlardır ancak futbolla uyuturuz bunları. Yani bu mantık ben öyle anlıyorum. Yani Diyarbakır hele bileğinin hakkı olmadan ligi alıntının tekliflerinin tek şey bu. Yani uyuturuz bu futbolla bunları. Evet Fado ve Fiesta da veremiyoruz bari <gülüyor> futbol gibi bir <gülüyor> şey verelim diye. Değil? Verelim falan. Yani Bir kere o mantık o, o ve hani 20 yıldır bu devam ettiği için Diyarbakır çünkü Aralık'ta olarak hep birincilik ya da yeni adıyla Süper Lig'de oynadı. 86-87 idi galiba. Bir sezon düştü. Ondan sonra bir 10 yıl yoktu. Bir tekrar çıktı. Birkaç sezon. İşte düştü, tekrar çıktı. Ee, ve Diyarbakırspor'un lige çıkması için de mesela bir birincilikteyken süper lige çıkması için böyle o şehrin mesela e, e, devlet görevlileri seferber olur. Vali falan böyle bütün şehir kol kola gider. Işte. <gülüyor> yani en azından e, biz öyle bazen İstanbul'dan algılıyoruz. Ondan sonra çıkarılır ama Süper Lig'deyken iş değişir birden. İşte takım tabi maddi gücü yok fazla. Kıt kanat geçinebildiği için önemli transfer yapamaz. Son anda kadro 2-3 yabancı alınır. Hep küme düşme attığında gider gelir takım. seyirci ilgisi falan da azalır ama mesela hep şu iddia ediliyor. Yani Diyarbakır sporu, Diyarbakır halkı zaten devletin takımı gibi görüyor ve sevmiyor. Yani zaman zaman şampiyonluk hani ikincilikteyken falan şampiyonluk Şampiyonun işine geldiğini destekliyor tabii. Terimlerini dolduruyor ama afla sevmiyor. Proteste içinde böyle televizyonun verdiği işte üç büyüklerle oynan maçları kullanıyor. İşte o maçlarda da bir sürü olay çıkarıyor, takımın ceza almasını sağlıyor. Hani bir de böyle bir bahane var zaten. Ee, ama yani o şeyden dolayı hani bu takım işte birinciyi alalım, diğer spor mutlaka yukarıda olmalı. Ee, zihniyeti iyice bence ortalığı bulandırdı bu son 15 yılda. Çünkü o ee, yani En azından futbol açısından e, takıma belki hak etmediği bir değer verilmiş oldu. Çünkü hani Diyarbakır Spor'un maddi gücüne bakıyoruz. Hani Televizyon parası da iddia parası da olsa işte Süper Ligi daha zor götürebiliyor. Yani sezon başından beri e, işte oyuncuyu alamıyorlar. Takım tek terörist Ziya Doğan mesela e, hakikaten sezon başı takıma geldi 7 oyuncusu vardı galiba. direktli kaldı. Sonunda birkaç yabancı oyuncu aldılar. Öyle girebilirler ligi. Ama hani yani maddi seviyeye bakınca e, yani bir bilet gelir yok. Bir reklam gelir yok. Bir şey yok. E, hani Bu ligin seviyesinde değilmiş gibi duruyor. hani Bu son olaylar olmasa bile belki zaten Süper Lig'de kalamayacaklardı bu sezon. E, bir tabii yani hani seyirci ve polisi olay gibi bakıyorum ona. Bu Diyarbakır'daki sahayı taşlama, rakip tribünü taşlama defalarca oldu daha önce. Özellikle son 2 sezonki Fenerbahçe maçlarında yanlış hatırlamıyorsam yer alınan çocuklar oldu, maçtan ambulansla çıkaran seyirler oldu. Yani stat içinden de dışından da böyle bir taşlama olayı var. Yani buna hani birinci önlem başka şeylerle de taşkınlık oluyor. Yani Öyle bir tribün düzeni yapacak, yapacaksınız ki demek ki hani, hani tribün içinde atacak bir şey olmayacak. Mesela orada bir beton, yani bu son maçla ilgili olarak önce şu iddia edildi, taşlar bir akşam önce stadyuma sokulmuş. Neyse emniyet onu yalanladı, Diyarbakır Emniyeti. Sonra gördük ki tribündeki işte beton bloğu parçalamışlar, oradan kopan parçaları sahaya atmışlar. Benim de hep bu olaylarda düşündüğüm teori budur. Herhalde orada bir şeyi parçalayıp kırıp sahaya atıyorlar. Peki Ama, bu nasıl beton delme makineleriyle mi giriyorlar o he, zaman? E, zaten emniyet müdürü yani o parça nasıl e, o beton nasıl parçaladılar sorusuna bir cevap verememiş. Hangi aletle parçaladılar? E, yani hani bilmiyorum fatlarda e, yani, atılan tekmelerle gece, mi kırıldı, yıkıldı o falan biraz az ihtimal. Ona bir cevap verememiş. İkincisi e, ikincisi yani bir e, mesela bu e, böyle bir ortamı hazırlayan Demişlerden biri de Vali ait mesela normalde deplasmanları seyirci gidiyor ve Bursa Spor Türkiye'nin önemli futbol şehirlerinden biri taraftarı Türkiye'nin her köşesine gider ama ilk maçtaki olaylardan dolayı Diyarbakır valisi dedi ki Bursalılar buraya gelmesin şehrimizi ağırlayamayız onları yani şey için diyor Bursa Spor Seyircileri için diyor yani Türkiye sınırları içinde şey veremiyor. Güvence ee, veremiyor yani. Güvence veremiyor. Yani, bu olabilecek bir şey mi? Turist olarak dahi gelmesin diyor yani. Gelme muhtemelen. O 16 plakalı bulursa olursa başı derde girer. Ben onu koruyamam diyor. Ha, kendi açısından gerçekçi yaklaşıyor tabii. Herhalde ıslahın yani, içine betonu kırma aleti ya da taş sokulmasını engelleyemeyen adam Bursalıları da koruyamayacaktır <gülüyor> evet, muhtemelen. Evet ekskavatör falan sokulmuş bir gece <gülüyor> önce herhalde. <gülüyor> evet, mini böyle <gülüyor> cep ekskavatörü. Ee, bunun da üstüne Bursa'daki oteller artık kendi inisiyatifleri mi ya da hani baskıyla bilmiyorum i̇şte Bursa spor takımının kalacağı yani yer, yerimiz odamız yok o dönemde Bursa spor 1-2 hafta önceden otelleri arıyor, otellerde yer yok hani burada kalmayın der gibi şimdi mesela buralarda e, e, futbol Federasyonu mutlaka müdahale etmesi lazım çünkü Türkiye'deki bütün maçlar Türkiye'de ayrı bir lig sistemi yok. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi. Orada mesela ayrı lig yapısı var, federasyon yapısı var. Hani profesyonel futbolu biraz lig birliği götürüyor. Ee, milli takım, amatör futbol, alt ligler onu futbol federasyonu götürüyor. Şimdi bizde öyle bir yapı yok. Ülkedeki bütün futbol yapısı futbol federasyonunun sorumluluğunda. Şimdi futbol federasyonu bir kere burada müdahale etmesi lazım. Ee, yani... Bu tip böyle şey durumlarda, kritik durumlarda federasyon ortada göremiyorsunuz. Hani ihale, para oldu mu Allah! Federasyon işte bir güzel ihaleler yaptık, paralar kazandık diye övünür durur. Ama işte güvenlik, e, seyirci konusu vesaire oldu mu ortada federasyon yok. Polisi atar, emniyeti atar, valiliği tarafta kulüplerin üzerine atar. Konuyu çekilir gider. Hiç sesini duymadık bu konuda federasyonu. Yani ilk maçtaki şeyi hatırlayalım, ligin ilk yarısında Bursa'daki Bursaspor Diyarbakırspor maçında Bursalların e, Diyarbakır aleyhine tezahattlar işte yani yıllardı bitmeyen bir durum, başka şehirlerde yıllarca oldu, PKK dışarı işte devamında bir takım başka tezahattlar, pankartlar vardı. Futbol Federasyonu ceza yetkiliydi olmadığı için sadece para cezası verdiler. Yani o maçtan sonra cezayı arttırdılar böyle bir e, ayrımcı e, ırkçı tezahat halinde ama yani cezanın dışında federasyon mesela o bir açıklama yapabilirdi. Duruma bir el koyabilirdi. Kulüplerle görüşebilirdi. Ya bir, bir toplantı yaptılar ama yani yetersiz. Evet, akılda kalan bir şey yok. Pasif bir durum. Akılda hiçbir şey kalmadı dediğin gibi. Yani dediğim gibi işte para konuları, gelir olduğum işte, mil takımına sponsor bulduk. İşte Türkiye Ligi gelirini arttırdık. Yani parasal konularda federasyon ortada ve Hani şey gibi aslında kendi yaratmadığı bir değeri e, pazarlıyor gibi gözüküyor. Çünkü e, yani futbol federasyonunun maalesef şu kulüplerin geldiği üzere çok büyük bir katkısı yok. Milli takım organizasyonu için tamam belki söyleyebilir ama işte özellikle futbol pazarını büyüten kulüpler kendi çabalarıyla yaptılar yani. Bu işlerin büyük bölümünü. E, yani, hani geri kalan konularda geri çekilmesi biraz... Bana garip gözüküyor federasyonun. Ee, şimdi zaten dün cezalar açıklan. Diyarbakır Spor'a 3 maç tarafsız sağda seyircisiz oynama cezası birbiri. Hmm, zaten kötü durumdalar. Herhalde bu cezaların da etkisizli ligde kalmaları baya zor olacak. E, o seyircinin bir kısmı da zaten herhalde <gülüyor> takım düşsün istiyordu. Onların dileği gerçekleşecek ama Diyarbakır Spor ortadan kalkmayacak. Şimdi e, bir alt, Süper Lig'in bir altında birinci lig var. Gayet ciddi futbol oynanan işte tek gruplu, televizyon yayını olan, işte belli gelirleri olan, e, genelde büyük şehirlerin, Türkiye'deki büyük şehirlerin takımlarına mücadele ettiği çok önemli birlik, vitrin birlik. E Diyarbakır Spor oradan olacak ve tekrar e, Türkiye Ligi'ne çıkma şansı olabilir. E, yani ırkçı tezahatların engellenmesi ise biraz politik bir durum. Yani ufakça polisiye, çünkü oradaki e, bu... Ee, tribünlerdeki örgütlenmeyi yöneten birkaç elebaşı vardır. Onları belki polisi önlemle bertaraf edebilirsiniz ama daha çok. Yani Türkiye'deki polis durumuna alakalı diye görüyorum. Yani Diyarbakır, Diyarbakır şehrine bir ayrım yapıldıkça takılma da yapıldır. O bir tek futbol tarafından çözlemez tabii. Bol kurumları tarafından. Evet. Yani burada tabii başka çok boyutlu şeyler de var baskın oran da yazmış mesela bu İstiklal Marşı'nın empoze edilmesi de bir çeşit sürekli milli lig maçlarında da söylenince sonunda İstiklal Marşı bazı seyirciler tarafından da orada ıslıkla karşılanmış sonra PKK maçlarından biri söylenmiş falan filan falan yani evet. böyle bir zaten normalde normalde demeyelim şöyle diyelim herhalde 93 öncesine kadar futbol maçlarında İstiklal Marşı okunmuyordu. Sonra e, Güneydoğu'daki çatışmalar sebebiyle e, yani seyirciler Türkiye Ligi maçlarında kendi inisiyatifleriyle İstiklal Marşı okumaya başladılar. Yani bu herhalde 92-93 o dönem futbol federasyonu bunu ne zaman resmi hale getirdi? Yani artık resmi olarak okunuyor o marş. Herhalde bir 10 yıl önce midir? Doğru hatırlayamadım. Ama o yani seyirci inisiyatifiyle başlayan ee, Evet, seyirci inisiyatifi diyorsun ama mesela baskın oranın yazdığına Hı. göre bugün bir ilginç 2006 tarihli bir zaman gazetesinde verilmiş bir mülakat var Mustafa Aoğlu tarafından. Mustafa Aoğlu diyor ki maçlardan önce İstiklal Marşı okunması psikolojik harekat çalışmasıdır. Bölücülüğe karşı uygulanmıştır. Lig maçlarında dahi milli maç okutulmaktadır. Ee, İsviçre maçında milli maçımızın yuhalanmasına yönelik olarak Türkiye'de gösterilen tepkiler de psikolojik harekatın amacına ulaştığını gösterir. Demek ki bu konuda bir milli şuur oluşmuştur diyor. Bunu söyleyen Mustafa Ağoğlu 1975'te Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Birinci Hukuk Müşavirliğine atanmış. Ve 12 Eylül darbesinin ardından da Milli Güvenlik Kurulu yasasını hazırlamış. Yani Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, gizli anayasa olarak da biliniyor bu. Onun hazırlanmasında aktif rol oynamış birisi. Ve 28 Şubat sürecinde alınan kararların uygulanması için oluşturulan Başbakanlık Takip ve Koordinasyon Kurulu'nda da görev yapmış. Şubat, 2005 Şubat'ında bundan 5 sene önce yaş haddinden emekli ayrılmış. Yani... Halkın inisiyatifi'nin herhalde yanı sıra bir de yukarıdan bir yönlendirme olduğunu da kendi diliyle söylüyor. Ama tarihler çok mesela ya, milli maçlarda zaten resmi olarak okunuyor. bahsettiği isiche maçı 2006 ben yani bu milli maç e, okuma atasının ilk 92-93 çıktı. Yani böyle ufak ufak büyütüne atılıyorum. İşte her maçta da olmazdı o zaman. Evet. Sonra hani bir maçta oldu bir maçta olmadı bilmiyorum hani o zaman. Ama lig maçlarında da milli maç okutulmaktadır diyor ifade bu. Yani zamana e, gazeteci Ahmet Dönmez yapmış mülakatı. Okutulmaktadır diyor ve psikolojik hareket. Ama o neydi, yani resmi olarak okutulmasını mı söylüyor. Bence onun da kafası karışık. hafızıdır <gülüyor> hafızasına da çok güvenemedim şimdi biraz böyle şey laflar etmiş. Şimdi o kadar yıllar arasında o kadar fark var ki. Şimdi hani zaten işte 98'den beri resmi olarak okutuluyor belki. O tarih. Yani 28 Şubat'a falan denk geliyor. Ama evet. ondan önce Sahar maçta yoktu belki. Ee, evet. Belli maçlar yani şimdi şey yapamadım. Söyledikleriyle e, tam futbol maçlarında yaşanan durumu eşleştiremedim doğrusu. Yani dünyada başka nasılsın? Milli maçlarda okunuyor zaten. Hani UEFA'nın, evet. FIFA'nın milli maçlarında hatta e, böyle kupa finallerinde falan da olabilir. Fransa kupası finalinde Oldu galiba. Bastia takımı vardı. Corsica takımı. Onlar ıslıkladılar şeyi. Fransa Milli Marşı'nı. Hmm, Mercedes, ha? Evet, o zaman da galiba Cumhurbaşkanı Şirak mıydı? Herhalde hala Jacques Şirak'tı. Futbol Federasyonu başkanını azarladı ve şey yaptı. Başkanı vuruşunu geciktirdi. Tribünden içeri girdi falan. Hmm. Isıklama olunca böyle bir durum var. Ama yani milli maç değil. Böyle her lig maçında milli maç okunması yani benim en bazı gördüğüm ABD yüz gibi durum. Orada biliyorsunuz her NBA maçı, beyzbol maçı falan hepsinden önce evet. Amerikan Birliği maçı okunuyor. Ve yani hani maç sayısı Türkiye'nin 3-4 katı yani beyzbol liginde e, yılda kaç maç oynanıyor? 2500 falan, 2400 küsür maç. Düşünün işte basketbolda biraz daha az. Evet sabahtan evet. akşama e, milli maç dinliyorlar yani, yani, yani. Bizim Süper Lig'de 306 maç var bir sezonda. Evet. Yani Amerikan beyaz en üstteki baseball günde 2400 küsür maç var. <gülüyor> evet. Bu sektör olabilir yani orada. <gülüyor> evet. Evet. Peki bir bu var, endişe verici bir tarafı var. Onun dışında da yani bu sefer biraz daha hakiki futbol konuşalım. Öz futbol, Avrupa ligi maçları da dün ilk tur mu bitirildi. Ne oldu? Benim aslında değinmek istediğim şampiyonlar ligi. Şampiyonlar Ligi, evet. Şampiyonlar Ligi Ravanş maçlarının bir kısmı oynandı. Dördü de haftaya oynayacak. Ve hani bir iki beklenen sonuç var ama en beklenmeyin herhalde Real Madrid'in elenmesiydi. Yani İspanyol takımından geçen hafta ne diye bahsetmiştik biz? Dünyanın en zengin takımı üçüncü olur. Evet. Parayla saadet olmuyormuş. Bu hafta net gördük. İlk maçta Fransız takımı Lyon'a 1-0 inmişlerdi Ve Ravanş'a da hani bir sıfır alırız, 3 0 yaparız. Yani İspanyol spor gazetelerinde özellikle Madet Kökenli gazetelerde öyle başlıklar vardı. İşte 3 3 tane atacağız. 4 tane atacağız derken maçı çok iyi başladılar erken bir golle ama ikinci yarıda yani sağ oyun olarak yoğun üstünlüğü vardı. Fransızlar bir de gol atınca 15 dakika kala birbiri buldular ve Hiçbir moral bozukluğu içinde maçı bitirdi Real Madrid, elendi. Son derece Real Madrid'le kıyaslanamayacak kadar da mütevazı bütçe olarak da birçok başka açıdan da mütevazı bir takım herhalde Lyon ee, değil mi? Çok öyle olmasın dün, çünkü bir, bugün gazetede bir demeç gördüm Galatasaray'ın başkan adaylarından Adnan Öztürk öyle bir açıklama yapmış. Herhalde Lyon'la ilgili bir yanlış algı mı oldu? Ee, Avrupa'nın en zengin takımlarından biri Lyon, 12. sırada yani Real Madrid ile tabii Real Madrid'in çok altında. 400 milyon euro ile 150 milyon euro arasında büyük fark var ama şöyle diyeyim yani Lyon'un toplam geliri herhalde işte Galatasaray Fenerbahçe beşiktaşinkini toplamına eşit neredeyse. Öyle mi? Neredeyse. Hani evet. biraz altındadır belki ama yani 7 yıl Fransa şampiyon oldukları dönemde üst üste. Gelirlerini çok arttırdı Lyon. Hmm. Şimdi hatta bir de bir 60 binlik Yeni stat inşaatmayı planlıyorlar. O da olursa yani ilk ona en zengin 10 içine girebilecek takım olabilir. Yani zaten yıllardır şampiyonluk için de yatırım yapıyorlar. Yani bir takım oyuncularını mesela satıyorlar ama ülke içinde iyi para harcıyorlar. Ama işte mesela her sene gruplara kalırlar. ikinci turu geçemezler. İşte bir kere çeyrek final oldu. Yıllardır inatla çabalıyorlar. Bu sene mesela büyük çok büyük bir takım elemeyi başardılar. Real Madrid'de. Ee, onlar için yani Dani Cerek'le kaldığını herhalde Tüver Bremen elemişlerdi bir kez. Ama hani bu ayardaki takımları geçemiyorlar bir türlü. Son dakikada gol yiyorlar vesaire yani çekişmeli maçlar oynasalar. Bu kez başardılar ve hani Fransız takımlarında bir federal <gülüyor> bir çıkış var. Haftaya muhtemelen Bordo'da da Cerek'le ve Cerek'le iki Fransız takımı herhalde ee, ligi tarihinde çok uzun süredir görülmemiş bir durum. Belki de hiç. Çünkü onlar hep Fransızlar işte Baş edemiyoruz İngilizlerle, İspanyollarla, İtalyanlarla diye. Tabi işte İtalya ve İspanya'da düşüş olunca Evet, Martik İtalya'da var, da tabi acayip bir Milan'ın çok farklı iki yenilgiyle veda etmesi de ikinci tarafı için değil mi? İtalya'da Altında da bir çöküş mü? Son 3 sezondur gözüken durumun e, bir gerçekleşen teyidi oldu tekrar. Yani İngiltere'nin en büyük 4 takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynayan işte Arsenal, Chelsea, Manchester, Liverpool bu sene kötü elendi. Yani onlarla baş edebilen tek takım Barcelona deniyordu Avrupa'da geçen sene özellikle. Çünkü hani rahatlıkla o 3 takım herkesi eliyorlar. Geçen sene benzeri olmuştu Liverpool Real Madrid'de 4 gol atmıştı bu turda. Bu hafta da onu gördük. Salı günü Arsenal Porto'ya 5 attı. Ertesi akşam Manchester Milan'a dört attı. Haftaya Chelsea karşısında Inter'e başarılı diliyorum bu sonuçları gördükten sonra. Yani onların temposuna, gücüne ve şeyine, kale öndeki yüksek yüzdeli gol vuruşlarına şey yapamıyorsunuz yani baş edemiyorsunuz. Evet, bu Beckham'la falan olacak işte değil tabii yani. Milan tabii yıllardır biraz şey durumda. Hani işte böyle kendi oyuncularımıza devam edelim. Çok büyük transfer yapmayalım yani Inter gibi davranmayalım. Inter çünkü yapıyor transferler ama dehşet zararlar söz konusu. Ee, Milan biraz daha hani hesaplı gidiyor gibi. Yani İtalyan takımları için şu tehlike gelecek sonun itibaren büyük üç büyükleri dahil İtalyan'ın yayın gelirlerini artık kendileri pazarlamayacaklar. Türkiye'deki gibi ortak bir havuzda pazarlanacak ve muhtemelen yani Juventus'un, Inter'in, Milan'ın gelirleri daha da, daha da düşecek. Ee, yani son bundan sonraki kütesuzun bu düşünün devamını görebiliriz ihtimal açısından. İspanya'da zaten Real Madrid ve Barcelona dışındakiler sıkıntıda. Yani bu oynayamayacak. İşte buradan biraz Fransızlar faydalanabilir. Çünkü Fransa'da kulüplerin mali durumu çok sıkı denetleniyor. Böyle borç aç kimse yapamaz. Yaparsanız buyurun sizi 2. Ligi alalım, hatta 3'e alalım. Şöyle kırmızı halıyla diye şey yap, evet. yaparlar. Ee, o yüzden o hesapta giden takımlar şey büyüdüler yani. E, dengeli büyüdüler yıllar içinde. E, sağlam gelirleri var. E, şimdi işte bir ikisi yeni start falan yaptıracak. Yani bu sezon onun bir kanıtı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde iki takım olabilir. E, Avrupa Ligi'ndekiler de, de iyi sonuçlar aldılar. Lille, Fenerbahçe'yle yani Lille Liverpool'da yenmiş. 1-0. Marsilya Benfica'dan beraberle dönüyor. Bilginç bir sene yani o evet, Fransız için? Fransızlar için epey bir umut var. süreyi de biraz aşırdık. Ee, Sonra da iki kelimeyle de Hidding'in durumunu, Huss yeni Türkiye milli takımı antrenörünün anlaşması oldu mu olmadı mı? Onu bir öğrenelim. Başka... Pembe döndü Hiddink hikayesi. Yani Anlaşma imzalanmıştı hatta işte, fil dişi kıyısının çalıştırma ihtimalini konuşmuştuk sanıyorum bir evet. hafta önce ama şey devam ediyor. Edin gitti işte bu hafta e, Hollanda'da e, futbol Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgüler'le buluştu. Muhtemelen işte field'e gidecek mi gitmeyecek mi o konuyu konuştular. E, bir anlaşma ihtimali var. Hatta bir Hollanda televizyonu anlaştıklarını duyurdu. O bir aylık dünya kupası süresi için. E, Pazar günü ise Türkiye Türkiye'ye geliyor ve basın önünde imza atacak. Karargah basın toplantısı yapacak. Yani zaten anlaşmıştı ama bir de bir işin Medya sunumunun var ee, ama bir yandan da bugün okuduğum kadarıyla Mayıs sonunda Türk milli takımının çıkacağı Amerika turnesine katılacakmış yani fili çıkıyorsa bile işte burada ama ilk noktada Rusya ile olan anlaşmasını erken bitirmesi feshetmiş değilmiş çünkü galiba Haziran sonuna kadar e, ya da Temmuz ortasına kadar resmi olarak Rusya milli takımının teknik direktörü oradan bir icazet bekliyor <gülüyor> böyle üç dört dallı bir. Dallı budaklı bir evet, şöyle e, bir hoş bir manşetle bitirelim. Hiding e, fil dişi kulesine çekilmedi. Henüz. <gülüyor> Henüz diye. Peki çok teşekkürler. Hafta görüşmek, görüşmek üzere. Hafta görüşmek üzere. spor. Evet, böylece de bu haftanın da sonuna geldik. Açık Gazete açısından Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com'da Açık Gazete'nin sonuncusunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şeyi de hatırlatalım, podcast olarak da dinlemeniz mümkün olabiliyor Açık Gazete'yi ve bütün köşeleriyle birlikte. Evet, başladı, bu hafta üç günden beri, çarşambadan beri 90 yaşındaki, 90 yaşını kutluyoruz. Boris Vian'ın kendisi bu çok önemli bir bulduğumuz duruş olarak da önemli bulduğumuz bir yazar, şair ve müzisyen. Başka pek çok özelliğinin yanı sıra Boris Vian'ın da... 10 Mart'ta 1920'de doğmuş olduğunu hatırlatalım 1959'da da ölmüştü ee, yani var olan iki önemli şey var hayatta deyip birisi her şekilde ve bütün kızlarla sevişmek öteki de New Orleans ya da Duke Ellington'ın müziği geri kalan her şeyde kaybolmalıdır diye de yazmış olan bir müzisyen çünkü her şey çirkindir diyor geri kalanları onun en önemli katkılarından biri dünya kültürüne ve aktivist hareketlere de ünlü savaş karşıtı şarkısıyla bitirelim bari. Boris Vian'ın 1954'te 7 Mayıs'ta Fransızların hezimete uğradığı Vietnam'da Dien Bien Phu Savaşı'na denk gelen şarkısı Le Deserteur epey de yasaklanmış Marcel Mouloudji ilk söylediğinde 54'te. Sonradan da Fransa'da hiçbir şekilde ta 62'ye kadar Vietnam e, şeyin e, Cezayir'in sonuna kadar e, yasak kal kalmış önemli bir şarkı. John Baes de Vietnam Savaşı sırasında da seslendirmiş ama en ünlü versiyonu şüphesiz Serge Gainsbourg'un. Dezertörünü kulak vererek bitiriyoruz. Yani size sayın başkanım döktürdüğüm bu mektup. Belki de okursunuz birazcık vakit bulup deyip. istemem. sizi üzmek söylemek zorundayım. Benim kararım karar. Kaçağım firardayım. Askerleriniz gelir. Beni vururlar elimde silahım yok diyen şarkısı. Evet bu şekilde bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. C'est un trou de verdure où chante une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière, lui C'est un petit val qui mousse de rayons Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue Et la nuque baignant dans le frais crescent bleu Dort, il est étendu dans l'herbe sous la nue pâle sur son lit vert où la lumière pleut, les pieds dans les glaïeuls il dort souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme nature, berce-le chaudement il a froid des parfums ne font pas frissonner sa narine il dort dans le soleil la main sur sa poitrine tranquille il a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 Açık gazete. <gülüyor>